<gülüyor> my mother and my father are dead and gone. <Gülüyor> I have 28 sisters, 31 brothers. I am very fakir. Any son of a fakir dude, poor dude, poor dude, poor dude, poor dude, poor dolupitağı. henüz var. Ayrıca olayın Amerika'yla acayip bilgisi var. In the year 20 bir şey, night bir şey. Lisa'dan çıkışlar. Bizi takip etmeden nereye gidiyorsun? Yıl 1929. Amerika'nın mobilya kralı Michael King Cullen ve adamı Tom Dalyor Cullen'in bürosunda. Saat bir şey tu bir şey yoklar. <Gülüyor> Dağıyor. bu ne daha iyi? Affedersiniz, başlamış bulundu. 13 geçiyor. E, İnsan on beş dakika bekler. Ben Müslüman bulurak imarım. Diyarbakır kasıbekasına başlayacak diye bir şey yok. Uçak bile saatinde kalkmıyor. Yüz bin lira para bayıldık biz buraya. Niye biz gelmeden başlıyorsun? Tamam, çıkarsın roller büyütmek. <Gülüşmeler> Bir dakika kardeşim oynamayın zaten başını kaçırdık. Nerede 2 numaralı düşme etti hocam? Şur hocam efendi kapıdan çıkın merdivenlerden sağa dönün kapısında mınak yazar. Lan o ablan mı dedi neyle dalmama peki? Devam devam. Dal <Gülüşmeler> yok. Bu haftanın geliri geçen haftadan da düşük. Ayenveri soruyor. Ayenveri mütesir misiniz? Senin tesirünün bir boka yararı yok da alıyor. Dün mobilya mağazalarımızda satışlar aşırı düşüyor. İddiasa gidiyoruz. Sen tesirden söz ediyorsun. Ben beni beni sorayım Mr. Kullan. Bak elimden, teessürden başka bir şey gelmiyor. <gülüyor> Bu hafta New York'taki tüm mağazaların satış durumlarını incelettim. Satamama konusunda yalnız değiliz. Hiç kimse hiçbir şey satamıyor. Satılamayan yalnız mobilya değil. Amerikan halkının alım gücü kalmadı. The stop of the alışveriş. No. The stop of the alışverişmiş. Alışveriş durur muymuş hıyar? E, hıyar olduğum konusunda sizinle hemfikirim Mr. Kullanım. <gülüyor> Bak alışverişim durmasının benimle bir ilgisi yok. Borsa allak bullak oldu. Perşembe günü tahviller, senetler tuvalet kağıdına döndü. Tuvalet kağıdına zam geldi. Tuvalet kağıdı satışları durdu. Tuvalet kağıdının bizim mobilya satışlarıyla ne ilgisi var dalga? Ne i̇lgisi yok. To go to siture dalga. <gülüyor> açık bak ha. Sen çıkarsan kime bağırıcam hayvan? Yes, ayem veri hayvan. The kabahat isnat sende. The kabahat seni genel satış müdürü yapanda. Ayem soru estağfurullah Mr. Kullan. Kabahat is for me. Sabahat is for you. <gülüyor> sabahat. I don't know. Shut up, Dalio. Bir hafta içinde mobille satışlarımız artmazsa, genel satış müdürlüğüne son vermekte kalmayıp seni öldürebilirim. Ayem beni soru, ayem seni mi soru Mr. Kullan? Oh my god, sen de büyüksün. Good afternoon, Mr. Good afternoon bir kenara siz kimsiniz? Yes, it is. How do you do this? How do you do bir kenara siz kimsiniz? My name is economist Brian Roth. Gözlüğünüz ne kadar interesting? Interesting değil, ekonomik değil. What is the sebep of your ziyaret? Nothing canım, ayağım geçiyordum. Five dakika uğrayayım dedim. <gülüyor> İşler nasıl? Size ne? Ekonomik durumunuz nasıl diyorum? Hafif ekonomistim ya. Bir sene. Şat abdaliyorum. Belli ki adamda satılacak fikir var. Öt ekonomist. You are very very cinsiniz Mr. Kullen. Zaten bunun için öncelikle size geldim. Sanıyorum Amerika'nın mobilya kralı Michael King Kullen'in artık kinkliği falan kalmadı. Bir promuz var mı? Prom kalmadı. Hem söyle Mr. Kullen. Bak bu mislere haddini bildirmek gerek. Michael King Kullen her zaman kinktir. Şat abdaliyorum. Kinkten fazla kinkçilik istenesiniz. <gülüyor> Bubay dalı dal neydi? Yor. New York gibi yani. Yes, it is. Yalnız sizinki New'yu değil, Dağlı. <gülüyor> yes. It is. Bubay Dağlı York şan atmakla yetinmeyip tamamen to go to yaptı <gülüyor> No, no. Dağlı York kalsın. Sakıncasızdır, anlamaz. Sinirlendiğim zaman yanında bağırabileceğim birinin bulunmasında veri veri yarar var. Sinirsel <gülüyor> açıdan, you know. All right. Good afternoon, good afternoon. Benim vaktim değerli. İyi dinleyin. Open the clock, shot the door. <gülüyor> mobilya işinden iflas edeceğiniz gün gibi glas nost. Mobilya yerine, mobilya ekmek satsanız da... E, fır fırın açacak değiliz ya. <gülüyor> Dalyard, <York>, fuck you! <gülüyor> Thank you! <gülüyor> If you tükürseniz, sor bir yağmur. <gülüyor> Tüm insanlar, hatta Dalyard bile. Yani daha böyle bir yaşamak gaydi ile insanları mobilya almadan yaşayabilirler ama ekmek almak zorundadırlar. Bu gibi sıkıntılı günlerde insanların almak zorunda oldukları şeyleri satmak daha kazançlıdır. Only ekmek değil, gıda maddesi satsanız, for example. Gıda maddesinin hakyesi zor. Gıda maddesinde pere çok. Üstelik satış beraken hatta perakende ve kendi kendi. Aynı soruyu bir kullan. Cümle bitince şaka yapmak gaydi ile söze giriyorum. Gıda maddeyi satan toptancılar kan ağlıyorlar. Halk çok ucuz gıda maddeleriyle yüz göz olabiliyor. Hatta bazen göz oluyor, yüz olamıyor. Because yüzün astarı bin, binin yarısı 500. yüz, but we don't have I beg your pardon. Ne diyorsun lan? Ben söylemesin bunu. Yani şunu söylemek istiyorum. Halkın elini sürebileceği ucuz gıda maddelerinin kazancı yok gibidir. How many people eat the pasturma? Pardon yani biz biraz bu işlerden anlarız Mr. Brider'ın. Ekonomi, ekonomik. Gözlük takma benzemez. Her şeyi piyasadan daha ucuza sattığınızı düşünün mü? Daha çok zarar edebilmek için mi? Hayır bir sorayım Mr. Kulem, Dal ben de bağırabilir miyim? <gülüyor> of, of, o bu iş için aramızda bulunuyor zaten. Şerap Dal Gorka. Kısaca özetleyeyim Mr. Künel. Holley gıda maddesi değil, bir evin mutfağına gerekli her şeyi satan kocaman bir mağaza düşünün. For example çatal, for example bıçak, for example tava and tencere, for example gazon açıcak. Yani tüketici o gün mutfağı kuruna kaç para harcayacaksa bu parayı denkleştirip getirip size bırakıyor. Para, kasap, bakkal, manav, and don't, lüzum, züccaciyeci arasında çar and chur olmuyor, Sizde de toplanıyor. <gülüyor> Bizim fabrikalar kadar bir mağaza bilmemse tezgahlarla döner. O kadar tezgahlara maaş verildiğinde... Ucuza satış düşünceniz tu-i tu-ayva. Hamzori veri veri haklısınız Mr. Kulek. <gülüyor> Tezgahtar kullanmıyoruz Bayvarsız. Mağazayı da açmayalım, satışa gerek kalmaz. <gülüyor> Tezgahtar kullanmıyoruz Mr. Kulek. Her şey cicili hem bicili ambalajlar içinde raflarda dizaynlanıyor. Her şey her şeyden önce olduğundan daha parlak görünüyor. Hamzori ambalaj masrafından oyuluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dal yorkcu! Kapıyı dışarıdan kapatsın. Vay üstüne Mr. Bak, kapıyı dışarıdan kapatınca ben de dışarıda kalmış oluyorum. Bravo Dall York, anıma gittikçe yükseliyor. Dışarıda bekle. Sinirlenir de bağırmak gereksinimini duyarsam zile basarım, kablak yaparsın. Vay üstüne Mr. Kullan, bak bu Mr. Ekonomik zırvalıyor. Birazdan kendisinde kovunuz ben onu dışarıda bekliyorum. See you later. <gülüyor> bu da Aliyorku, Nebraska'lı mı? Geç, yes, ittiyiz. Nereden anladınız? E hayır, Nebraska'dan adam çıkmaz derler de. <gülüyor> Oh, yes, yes. <gülüyor> Bu kocaman mağazayı kocaman kafes gibi düşünülmüştür. Tüketiciyse kafese giren kuş. Kafesin kapısında bir kasa var. Kuş bir sepet verip salıyorsunuz kafesin içine. Kuş canının istedikleri sepetini dolduruyor, dönüp dolaşıp geliyor kaseye. Sepetin içindekini tutar hesaplanıp kendisinden rica ediyor. Ödeme sonucu kuş salınıyor. Siz kafese başka bir kuş salıyorsunuz. Kuş elinde sepeti, kuşun işi koy sepeti. ...tezgahtar kullanmıyor, bizzat tüketiciyi eşek gibi çalıştırıyor Dün ...tüm bir mağazayı tek bir kasiyerle yönetiyorsunuz. Interesting. Interesting tabii. Ee, ancak bizim millet alışkanlıklarına bağlı bir people'dur. Herkesin alışveriş ettiği bir köşe bakkalı... ...akşam eve dönerken uğradığı bir manavı vardır. Manam kimini, armudun iyisini verir falan en falan. İnsanları bu alışkanlıklarından vazgeçirip o mağazaya nasıl çekeceksiniz? Ee, şehir dışındaki mobilya depolarınızı... Gıda maddesi deposu olarak düşünülmüştür. Malı doğrudan doğruya üreticiler yani çok miktarda ve ucuza satın buralarda buralarda edebilirsiniz. Birkaç ay içinde gelecek zamlarla mal kendini amorti ederken siz de birkaç ay sonra malı piyasa etiket fiyatının altında ve fakat kazançta satabilirsiniz. Bu örnek makarna en çok satılan gıda maddelerinden biridir. Ucuzluğu, çabuk pişmesi, ödülsüz, arkadaşsız sofraya gelebilmesi açısından halk yıyalıları makarnaya talim ederler. Bakkalın bir dolara sattığı makarnayı stopçuluk sonucu siz rahatlıkla sıfır yetmiş beş dolara satabilirsiniz. Böylece tüketici bakkaldan 3 dolara 3 paket makarna alabilirken Aynı paraya sizden 4 paket makarna alabilecektir New York Times'de bir reklam kampanyası Bakkalınız size bir paket eksik veriyor <gülüyor> Gibi bir slogan Makarna işi tamam Makarna orada kuş kafese çekilmiştir Artık siz ona de satabilirsiniz Very nice, Very nice tabii. Jiklet soslu makarna hiç duymadım <gülüyor> Dal yoktur de rahat bırak Anlaşsızlığının zirvesindesin Is your teveccid, right, Mr. Kullan? Mr. Briner. But, bakkallars and manalars, mahalle tüketicilerine veresiye satış yapabilmektedirler. Bu da halkın işine gelmektedir. Halkın en işine gelen şey ucuzluktur Mr. Kullan. Bizim mağazamızda slogan ucuzluk. Ucuzluk ve tek duraklı alışveriş. İnsanların kasap, bakkal, manav, hem don, düzum tüccacici arasında mekik dokuyarak yitirdiği zamanı da kazanmasına yol açıyor. Hayır Mr. Kullan. Tüm ay veresiye alışveriş yaparak ay sonunda ödemede ya da ödeyememede bulunan dar gelirli vatandaş bakkalından vazgeçemez. Bu durumda bakkal yırtar, bisse tuyu alamak tuhaf uç. Defolup mi? No no. Çık ne olsa kapıyı dinleyeceksin bari kapı üzülmesin. <gülüyor> thank you Mr. Kuller, e, bu misal Ekonomik'e samba diye soruları sorarak o mağazanın olamayacağını kanıtlamama izin verir misiniz lütfen please? İzin veri soğusun please. So, thank you Mr. Kuller, Mr. Ekonomik heyecanla sözünü ettiğiniz cicili en bicili ambalaj masrafı ortadan kaldırdığımız tezgahtar masrafını aşmayacak mı? Ambalaj masrafının parça başına yansıması çok düşük olacak. Siz mobilya satarken ambalaj yapmıyor musunuz? <gülüyor> ambalaj ne kelime? Mobilyayı korumak için neredeyse bir dış mobilyayı yapıyoruz. Mobilyada hem tezgahlar hem ambalaj. Benim projemde only ambalaj. Üstelik böyle bir mağaza kendi açacağı bir atölyede ambalaj malzemesi üretebilir. Ambalaj malzemesi üretimi çok ileri dönük ve veri veri cazip bir endüstri kolu olarak gelişecektir. Boş şişeler, boş naylon torbalar, boş mukavva kutular üretmek ilerideki insanlara büyük paralar kazandıracaktır. Bakkalın pis elleriyle gaz kokan gaz da kağıdına sardığı bir ekmeği böyle bir mağazada naylon ambalaj içinde alabileceksiniz. İnsanlar mikrop sevmez. Çağımız ambalaj çağdır Fantastik. Fantastik Böyle bir mağazayı nerede açmayı düşünürsünüz? Mağazanın insanların evlerine giderken önünden geçecekleri merkezi bir yerde olması şan. Peki Mr. Briner, böyle bir işe paranızın hal maçını yatırırdınız. Böyle bir işe varımı yoğumu yatırabilir. I'm sorry varınız yoğunuz ne kadar? Varım yok. <gülüyor> Yoğun çoluk. <gülüyor> Başkasının dolarıyla gerdeğe girmek kolaydır ister Doların yeşil olması yetmez, dolar kullanılmayı bilmek ister Mr. Para olsa size gelmez, Briner Süpermarket açar, size açılış kokteyli davetlisi gönderebilirdim. Süpermarket? Cullen şey süpermarket daha güzel. Kısaca kap hazırım. Haftaya size bitmiş bir süpermarket projesiyle geliyorum Mr. Cullen. Good, Good afternoon Mr. Briner. Kendisiyle Good After'ın ulaşmaya gerek yok. From Nebraska, you know. <gülüyor> oh I understand, Mr. Kulen. See you later. <gülüyor> Bu Briner bir daha değil. Yok canım, düşüncesi aptalca. Duvar beni hıyarda alıyorum. Adamın düşüncesi en numara. Bu projeyi ucuza kapatmalıyız. I am sorry, Mr. Kulen. Projeyi ucuza satmayı düşünmüyorum. Good afternoon. No. <gülüyor> hey! Gördün mü? Bak, ayrıca bizden de uyanık. Ne uyanık canım? Kapı dinlemeyi benden öğrendi. Şat Aptal Yor! Her şeyi satan bir dükkan, her şey. Kuş kafese dükkan. girince birini almaz, ötekini mutlaka alacak. Bakkalara karşı kampanya açıyoruz. Kanıdık sosyal demokrat millet ekiblerini dolduruşa getirerek bakkaların sürekli fiyat artıran aracılar olduğu kampanyasını başlatıyoruz. Bakkal devri, araçı, tefeci, ekmek alacaksan parından al, Deterjan olacaksan dalından al Her şey alacaksan kulelden al <gülüyor> Hükümete baskı yapıp Bindirttürüyoruz bakkalların suçlarına verdiği Götürü, geçici, sömürü bir biçimde Bak bakalım bizimle bu ölçebiliyorlar mı? Very nice Kahrolsun sürekli fiyat artıran bakkallarız Ferakendeciyi e, fiyat artışından ötürü suçlamak ısıdan ötürü termometreyi suçlamak gibi bir yani. şey Donk saçmalak Ay donk saçmalacığı, James Cook saçmalamış bunu Korkunet James'in Bakanların insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu ileritörerek Ambalaj zorunluluğu konusunda bir yasa tasarısı verdiklerim. Sağlık Bakanı aracılığıyla. Yarış sabah Sağlık Bakanı da bana randevu al. Öğlene kadar görüşmem gerek. Duyma Anders'tan. E, sayın Bakanlar hemen yarın için randevu alamayabilir misiniz Kuller? Benim adım ben İtsinah. ...kendisi sandığın kadar sayın bir karımın kuzeni olan bir hıyardır. verin nice. hais. Bundan sonra ülkemizde her şey temiz ambalajlar içinde satılmalı. Bizim fabrikalardan birini ambalaj fabrikasına dönüştürmek üzere girişimlerde bulunmaz. Bu ambalaj şimdi kimseye yedirtmem. Bu durumda bakkallar bizimle boy ölçüşemez hale gelecek. Sabun köpüğü, biberi içecekler. Bir gün Amerika'da hiç bakkal kalmayacak. Don't cry for bakkal Amerika. <gülüyor> Hayret dalıyor kapan çalışmaya başladı. <gülüyor> Hele şu bakkalar kalksın, rekabet etsin. Ondan sonra bizim ince inceler, imzamlar yapmamıza hiçbir güç karşı koyamaz. Mobilya kralı Michael King, ulan yani ben Amerika'nın süper market kralı olacağım. Söylüyorum size siz her zaman King'siniz diye bana hıyar sunuyorsunuz. Benim King'liğim senin hıyarına donk teşkil engel. Yaşasın süper market. Bravo ben. Mobilyasız yaşanabilir ama yemeden yaşanmıyor. Yemeden yaşamıyor, yemeden yaşamıyor. Dünümüzün yanı sıra aşıl pişmiyor. Ge çek simon çek. Günler aylar geçiyor, yemek yiyerek simon çekerek. O oh, o oh. o oh, o. Oh. Büyük debeğin kasası Tık almazsa doludur Büyük debeğin kasası Zengin olan şişman olur Şişman gamlı olmaz imiş Açlık nedir bilin neler İnsan tarif olmaz imiş Kimi sofrada protein çok Kiminin sofrası bile yok Açım halinden anlamıyor Doğardı doğmaz Tık mebeği ağzıma sok Can gelir kaybeder gider Yemeden yaşanmıyor Yemeden yaşanmıyor bu doğanın yasası Yaşamanın yarısı Biz da ...peynir almak kimin haddii? Tart bana şu parçayı bakkal abla. Ya parçayı tartmak kolay. Koyuyorsun peyniri terazinin kefesine... ...gramaj mülkün temeli. Bir yüz gram, bir elli gram... ...üç tane de on gram... ...etti sana yüz seksen. Bul bakalım bakkal abla... ...yüz seksen gramın ne ettiğini. İki, sekiz, on altı... ...bir de elde on yedi. Bakkallık gayet kolay. Aritmetik zor olay. <gülüyor> Önemli birinin sepeti sattı mıydı birden bakkalca bir heyecan duyuyor insan? Hmm. Bu bir alışveriş demek. Bu sepet bakkalın yüzünü güldüren sepet. Küçük kırık züürt sepet. istemez. İçine bakmaya gerek yok. İçeriği belirli. Liste yok. iki boş bir şişesi. Ah. Para al gitire. Boşları al, doluları koy. Yaz dettere. Beyin ismi mı Mehmet Bey? Bu ve benzeri sepetler ilgi şefkat istemez. Öyle bırakırsın, dingil diye durur. An gelir, usanır, dingil deme, durur. <Gülüyor> Bu Orospu Nermin Hanım'ın sepeti. <gülüyor> Sepetten de anlaşılacağı üzere Nermin Hanım Orospu'dur. <gülüyor> Yalnız pamuk alır. <gülüyor> Ama parayı peşin verir. <gülüyor> Bu titrek Necati Bey'in sepeti Gördüğünüz gibi Necati Bey titrektir İşi, derdi cigara Yok cigara Necati Bey Cigara yok diyorum İyi gelince ben sana ayırırım Abla ya, abla ya Sıçacağım mı Şükrü Bey'i Niye tuvalete yapmıyorsun? <gülüyor> ya delirtti benim Şükrü Bey Bir sepet altı metre ip alıp hediye edeceğim ne kerime Niye? Şükrü Bey'in yaş günü müymiş? Hayır, Şükrü Bey boş günüymüş. Evde oturup bana emir yağdırmaya karar vermiş. Şeref bir ekmek. Ekmeği götürdük dükkana gelmemle birlikte şeref kibrit bir kutu. Ulan inek Şükrü Bey, madem ekmeği yakacaksın... ...niye ekmekle kibriti birlikte istemiyorsun neyse ne olacak ki? Şeref, yeter. Bugünkü küpür aklını doldurdun. Müşteriden şikayet istemiyorum. Müşteri de müşterili misin abla ya? Bir ekmeksiz seksen iki masamak çıkıyorum. Seksen iki masamak iniyorum. Daha kalbim çarpılmış şikayet falan. Şeref kibrit bir kutu. Sepet aslında. Herkese sepeti var, Şükrü Bey şeref var. Şerifsiz herifi. Müşteri diye müşteri alıyoruz, sana müşteri beğendiremiyorum. Sana kalsa, sınavla müşteri alacaksın dükkanı. En doğrusu. Aman Allah'tan sana kalmıyor. Abla, ben bu Şükrü Bey'in asansörü miyim? Asansörüsün. Senin işin bu. Çağıracaklar, Yıldırım gibi gideceksin, Yıldırım gibi geleceksin. Heh. Sen beni Yıldırım karıştırıyorsun <gülüyor> Şeref turizm buyrun mu? <gülüyor> Alo! Nereyi aradınız? Şeref turizm diye bir yer yok! Yanlış numara! Allah Allah! Nereyi aramamış abla? Sana ne? Nereyi arayacak ne? Belki beni arıyorlar. <gülüyor> kim arayacak seni? Nasıl kim arayacak beni? Beni herhangi değişik bayanlar arayabilir burada. <gülüyor> Kimi bayanlara buranın numarasını veririm. Ya Yazhanem diye. <gülüyor> Deli misin? Niye veriyorsun? Nereye veriyorsun? <gülüyor> Verme! Kadınlar beni nereden arayacak? Aramayacak! Niye ben? Kadın özürlüğüm <gülüyor> miyim? <gülüyor> Hayır! Sen disiplin özürlüsün! Burası iş yeri! Telefon özel şeyler için meşgul edilmez! <gülüyor> Telefon sipariş almak için! Bak! Hedik'te müşteri bekliyoruz burada! Abla bu divan apartmanı ben alt katıdakiler hapazalarına yazılmaya başladı! Yıldız apartmanın en üst katından da acayip şüpheleniyorum! Üç gündür hiçbir şey almıyorlar! Onlar burada yoklar. Burada yoklar olur mu? Savarliklik getirirken gördüm. Çamaşır asmışlar çamaşırın suyu damlıyor. <gülüyor> İki vanila bir eroston kırmızı. Belki dün gece gelmişlerdir. Allah günler ola. Ben onların kapısının önünde ahbazar, mağaza torbası içinde çöp görüyorum. Ben onlardan hikayeyi bir şüpheliniyorum. <gülüyor> Lan ahbazarından çöp almıyorlar ya. Bana bak. Gözün üstlerinde olsun. Eğer ahbazarından alışveriş ediyorlarsa. Hı. onlara bundan sonra ne cigara ne gazete ne de kahve. Cigarayı tekelden, Kadri Yemen'den kast de ikiz Ahmet Calo olundan aslında. Bakalım lan! Ne? Yarım ahmet 4 yumurta 850 gram beyaz peynir. <gülüyor> Şeref! Şükrü Bey sana sesleniyor. Baş Şükrü Bey'i tanımıyorum bunu. <gülüyor> ben danışmamadan pencereden girilmiyor. Ama çıkıp bir dua baylası yok. Sigara molasındayız burada. Bak 216 Samsun içiyoruz. Bir arkadaş Samsun'dan getirdi. Ateş biletle ulaşmadan şuradan şuraya koyuldu. Gitmek ne istiyor? Ne isteyecek alacığım? Dayak istiyor. E biz ne dayak satmadığımıza göre. <gülüyor> Canım bas sana da şey adam bir şey istiyor. Sana ne? Lan? Sana ne? İster gitmem. İster gitmem. Sener her kapıcı diye seslenenle ilgileniyor musun? Kapıcılık başka. Biz bir şey satmıyoruz. Ya yani ne satacaksın lan, İstanbul'dan anasını satıyorsun, hızlı! Şeref uzatsın, git bak, ne istiyor şu adam? Yahu şimdi oradan geliyorum, ablacığım! Ne lazımsa bir çırpıda düşünsün, kuş beyinlerim! Ne araşmıyor, ne ara? Tamam, tamam, sen oradan getirelim! Abla bana böyle, böyle yapıyor ya! Ulan niye oradan söylemiyorsun istediğini? Ayıp bir şey mi istiyorsun, eşe ol, <gülüyor> ...sepet dingil diyor. Dingil O sepete dengil demek yarışır. Beyaz peynir 260 gram olsun mu? Benimle evlenirsen olabilir. <gülüyor> aptal aptal konuşma. Geçerim şimdi terazi kafana. Bu ne olacak zaten benim Burcu'm terazi. Bugün gazetede durumda okudum. Sevginiz insan size kötü olacak? Alınmayın. Bunlar da geçer diyordu. Senin burcun ne? Sana ne? Sana ne Burcu? Telaziliğe ne anlaşan Burçuk. Biz birbirimiz için biçirmiş kaftanın döründen bir türlü anlatamıyoruz. Defol bir tirpam peynir meynir yok. Tamam bakan abla şaka yapıyorum ya. Sana böyle şaka sevmediğimi söyledim. Beyaz peynir 260 gram olsun mu? Olsun, olsun. kendim almıyorum ya 3 numarayı Remzi Bey alıyorum. 10 gram Remzi Bey koymaz. Onun belediye de aldığı rüşvetin yanında... ...devede kulak tüyü. <gülüyor> 104 yumurta, 2850, 260 gram beyaz peynir yapar. Ne yapacaksın bunun dişim kovuna bilekmes? <gülüyor> Kafamı karıştırma! Kilo 1350, yarım kilo 7250, 250'nin yarısı 125. Binin yarısı 500. <gülüyor> İspan kapuçenemi. 100 gramı 1350. 10 gramı 130. Niye 10 gram 10 gram hesaplıyorsun? Yalan. Sustuğun zaman sanki akıllıymışın gibi duruyorsun. Aynı zamanda yakışıklı gibi duruyor mu? Hayır. Mira şişeleri senden daha yakışıklı. Ne bakımda? Kullanış bakımından. Mira şişeleri bir işe yarıyor, sen bir boka yarıyorsun. Ben olmasam Remzi Bey peyniri kim alacak? Remzi Bey kıçını kaldıracak gelip peynirini kendisi alacak. Ne? Belediyede rüşvet almayı biliyor da peyniri almak mı zor geliyor? Ya eskiden kapıcı mı vardı? Herkes gelip kendi alırdı. Sen eskiye bakıyorsun? Eskiden aidis de yoktu. <gülüyor> Allah seni aidis etsin inşallah. Ara durduk yerde aidis olunmaz. <gülüyor> en azından ısırmalı öpüşme lazım. <gülüyor> Kapatıyor musun sen şu çeneni? Kapatmak ne kelime? Sen emret gidiğim çeneyi tamamen aldırıyor. Tamam. Remzi Bey bakkal abla bana vermiyor, de gelsin kendisi alsın. Bana bak! Benimle iyi geç. İdarlığız bakarlardan alışverişe başlarsam bütün apartmandan olursunlar. Ben sizin <gülüyor> apartmandan olacağımı olmuşum zaten. Beş numara ağ pazarına dadandı. Üç numara A pazarının devamlı müşterisi. Zemin kat zaten hiçbir şey olmaz. Bir Remzi Bey'in veresiyesi için senin ağız kokunu çekeceğim ben... ...Remzi Bey'den olurum daha iyi. Hadi, hadi! Tamam bakkal abla ben ha. şaka yapıyorum. Sana takılıyorum, seni seviyorum ondan takılıyorum sana. Bak. Gel evde otur televizyon seyret, bakkallığı bana bırak, bakkallık kadın işte. Bana bak İrfan, bir daha bu dükkana adımını atarsan o ayaklarını kırar <gülüyor> seni. <ekremsi>. Git <gülüyor> danslardan alışverişe, Demizli Bey'e de söyle, borcunu getirsin. Ya evet. bakkalak hadi şaka yapıyorum, ya sağ çüpeyim mi? Evet. Kilosu on yarım kilosu 7.250. 7.250'nin yarısı... 3.625. Bana bak kafamı karıştırmaz, peynirden olmaz. 100 gramı bin 10 gramı 135. otuz beş. Abla, abla, yarınki küpür hakkımdan bir tane kullanıyorum. <gülüyor> bu dilinin hızına geçtiğimi Şükrü Bey'le bundan sonra bu dükkandan bir bok verirmiş. Elde <gülüyor> var bir. Elde var eş eşek ol eşek. Yeni ne oldu? İt ol, bana beş bin lira uzatmış, gidip efendiye ağ dil peyniri alacakmışım, paranın üstü benim olacakmış. Ağ pazarından? Ya, evet abla ya. ...çanmadan bir de senden istiyor ha? Evet abla ya! Ne dedim peki? <gülüyor> İçine ölme! Efendilik bende kalsın diye düşündüm... ...iştesimi çıkarmadım. İyi, aferin. Sadece... ...baş parmağımı işaret parmağımla orta parmağımla arasında dibine <gülüyor> kadar sokarak... ...Süleyim <gülüyor> Üşüklü Bey'in burnuna doğru efendice salladın. <gülüyor> terbiyesiz! Beni baba ne terbiyesiz et abla ya? Eskiden böyle miydim ben? Şükrü be ayıp etmişsin. Sen ne be? Sana ne? Bundan sonra böyle mi mahalle? Bu mahalle böylesinden anlıyor. Akşam ağ pazarı kapanınca yoğurt almaya utanmı görürüm ben. Sen. Yoğurtlarla mintakslarının kapaklarını bir değiştireceğim ama. <gülüyor> yoğurt yerine mintaks da yiyeceğim onları ha. Geceyi ilk yardımda geçirecekler. Mintaks da canım. Mintaks <gülüyor> Abla sinirim boyumu açtı. Ben beş dakika çay muhası veriyorum. Tamam. Ulan tetikte olsun. Lan. Şükrü Bey seslenebilir. <gülüyor> Şükrü Bey şüklesin. Gelimi <gülüyor> Şükrü'ye bulamaz. Tamam. <gülüyor> Bu hesap 7005. Bu da sana. Söyle Remzi beye yüz lira borcu birikti, hemen göndersin. Yarın belediyede dese lafi eder Gider aynen söylerim, ver işte getirin. Aynen, söyleme. Bakkal abla borcunu göndersin dese yeter. Seni mi kıracağım, aynen öyle söylerim. <Gülüyor> Yavrum! <Gülüyor> İki bira şişesi arkadaşımla geldiğime göre benim elim tur silah almaz. Bir ne istiyorsun? Galiba durumu biraz fazla esprili anlattım anlaşılmaza girdim. <gülüyor> ben de girmeden oradan bir şişe bira verir misiniz? Niye bir tane? Birini siz ısmarlayacaksanız iki olsun. İki şişe getirmişsin. O derin hesap. Siz bu iki şişenin depozit fiyatını o bir şişe bira fiyatından düşeceksiniz. <gülüyor> o açacağınız biraya şişe parası kesmeyeceksiniz. Burada içeceğim, param sınırlı. burası meyhane mi? Biramey mi? Ney? Şey, gazoz gibi bir şey. İç, iç bir numarayı. yok. Aha, içince bir numara mı olması lazım? E, yani? aslında birkaç numara birden olması lazım da, ha. bira oralı değil. Ee, rakı lüks bir şey. Abi dersiniz. bakkalınızın yanı sıra Fahri polisliğiniz de var mı? Ne polisliği be? Hayır, bir şey bira için soruşturmaya geçtiniz de. Sen buraya yeni mi taşındın? Diyorum polisiniz diye inanmıyorsun. Birilerine mi misafir geldi? Kaç yıllık polissiniz? Ya benle dalga geçme, soruyorsak sebebi var. Bir bakkal müşterisini tanımak zorundayız. Eğer buraya yeni kaşındıysan, paralıysan, sürekli bizden alışveriş edeceksen... ...ben sana bir alırsa onu veririm. Yok. Eğer A pazarından alışveriş eden bir hainsen... Eh de müşteriden sayılır diye düşünerek sana şurada duran absidi sıcaklığındaki birayı veririm. Olur biter. Ay apartmanının çatı katına yeni taşındım. Bundan sonra buradan alışveriş edeceğime dair söz veriyorum. En soğuk birayı acilen rica ediyorum. Bir bak kal öyle her söylene de inanmaz. Ben şimdilik sana soğuğa yakın bir bira veriyorum. Tamam mı? Şişe parası kesmiyorum seni deniyorum. Bir şey almaya geldiğinde şişeyi de getirirsin. Meraklama bugünlerde pek bir şey alabileceğini sanmıyorum. Ben şişeyi artık sepetle sarıyorum. Bana bak, eğer A pazarı pazarıyla en ufak bir ilişkini duyarsan... ...biranın hmm, kaynamışını içersin, haberin olsun. <gülüyor> Meraklanma, benim gıda maddesiyle ilgim yok. Benim gıdam bira. Başka şeye para yetiştiremem zaten. Ben biradan gidiyorum. Başka bir şey almaz mısın? Alamam, abi? param sınırlı. Aa, ne iş yapıyorsun sen? Eskiden gazetede çalışıyordum komiser abla. Şimdi? Şimdi gazete okuyorum. Ha. Boş gedenin boş kalpası yani. Kimsenin kalpası değilim bağımsız işsizim. Eee para nereden geliyor? Haydan geliyor huyum kurusun bireye gidiyor. Sen ver bakayım o birayı bana. Bu senin için biraz fazla soğuk oldu. Ben sana daha az serin bir bira vereyim. Ha, o ılımam birada dursun. Bakarsın gerçek bir müşteri gelir de mahcup olur. Bu bira kalsın siz verin benim boş şekerimi. Ben bir başka bir vakkadan daha biramsı bir bira alayım. Siz de bu ılımam birayı saklayın. Bakarsınız benim gibi keriz bir müşteri gelir, ona da mahkum olmayır. En iyisi bakkallığa bırakan kimseye mahkum olmayır. Aynur, çek çapacık, çek. Bu bakkalla anlaşamıyoruz. Ben gazlarla görüşeceğim. Olsun, ipe çamaşırı sarın, sefekle de sobayı tutuşturur. Defon, ayaklarını kırarım. Bak beyaz balak çektik balak yapacağız. Bir adım daha atarsan o ayağını kırıp eline veririm seni terbiyesiz. Evlenmem evlenme yok. Zaten bizim evlenmemize imkân ihtimali. Benim endekalı bunu katıyan kabul etmez. Şehre geldi göz açıldı. Biz evlenemeyeceğimize göre fakat benim de sana dakiklığım olduğuna göre. Ne diyorsun ne sen? Kız bak düşün. Seninle bir kere hamlet olmak için kaç para istersen veririm. Ne diyorsun lan sen? Biriktmiş param var. Ya benim de sana biriktmiş mıcım var. <Gülüyor> Ancak üzülme, üzülme, karın doyurmuyor, bakkal olsun. Manyakmışız. Manyaklıyız biz sevgili. Bakkaldan alışveriş edilmeyecek diyorum. Niye? Bir terbiyesizlik mi yaptın? Hayır. E niye durup dururken bakkal değiştiriyorsunuz? Manyaklıyız biz sevgili. Bakkaldan alışveriş bitti Cevdi. Biz bakkaldan alışveriş edebilecek kadar zengin değiliz. Bundan sonra her şey A pazarından alınacak. Niyeymiş efendim A pazarı yüzde 4 faiz mi veriyor? A pazarı her şeyi daha ucuz veriyor. Hayır efendim A pazarı ucuz diye gidiliyor. Niye mercimek orada daha ucuz? Mercimeğin ucuzluğunu aldarlara A pazarda gidiliyor. Misafir odasına tanesi beş bin liradan süslü kumağı almıyor. Bak aldamı mı üç yüz lira? Niye gidip A pazardan alıyoruz? Manyak mıyız biz, biz sevgilim? Ben ne diyorsam olacak dedi. Ne nerede ucuzsa da olmayacak? Tamam, bu almak yok ama mercimek ağ pazarından alınacak. Yahu bizim mercimek yediğimiz mi var? Allah aşkına Şükran, mercimek üç kuruş ucuz diye ağ pazarına gitilmez. Bundan sonra ne nerede ucuzsa o yenilecek çevre. Artık öyle akşam eve gelirken aklını eteni almak yok. Maaşını <gülüyor> bana getireceksin, ben maaşı haftaya böleceğim, güne böleceğim, ona göre harcamada bulunuracak. İyi tamam, madem alışveriş sen yapacaksın, ister bakkaldan al, ister ağ pazarından. Bana ne Şükran? Alışverişi ben yapmayacağım ki çevre... Ben alışverişin stratejisini yapacağım, listeyi yapacağım. Alışveriş için bir adam mı tutuyoruz? Hayır efendim, sen bizzat listeyi eline alıp alt pazarından tutuyorsun. Ben her günah pazara gidelim. Gün aşırı gidersin. Gün aşırı hiç gidelim. Aslında haftada iki gün gitlendiği olur. ben planı yaptım. Gidemem Şükran, bakkala sepet sarkıdırız olur biter. Gideceksin Cevdet, A pazarı ucuz. Gidemeyeceksin Şükran, A pazarı uzak. Ben gideceksin diyorum gideceksin Cevdet, anlaşıldı mı? Anlaşıldı, ben de gidemeyeceğim belirtiyorum Şükran. İçin gidemiyormuşsun. Çünkü bakkal evin altında A pazarı ta anasının altında. <gülüyor> Köpçü Baba. Bak kalıçılmış mı? Köpçü Baba senin baba! Ben senin ananı tanımıyorum mu lan? Bak mı diyoruz kardeşim? Ne diyoruz? Açılmamış. Açılmamış Osman abi. Niye açmıyorlar lan niye açmıyor lan? Belki bize koyacak mı Açarlar şimdi Osman abi. Niye açınlar o zaman lan? Lan ne pisliği sanlarsınız lan? Ne lan bu dükkanları böyle? Doğal adını süpürmüyorsun ondan oluyor ha. Peki ya! Herkes sizin dükkandan bir süpürmekten ana mı alıyor? Anana mendil hava olsun bitsene. <gülüyor> Elim değmişken senin ana da don alayım mı? Çok badan yapalım lan ben seni? Yalan lan buraya. Parçalayacağım lan seni. Vari kuşbaşı yap da giyciler de seveplersin lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Otur lan bir Abla, bir şey oldu yok. Elimizi çöpsiye buladık elimiz kirlendi. Sepetlere <gülüyor> gazete ekmek koy. Daha sitrek Necati beye cumhuriyet koma. Necati Bey İlhan Selçuk'a sinirlenmiş cumhuriyet istemiyormuş. İlhan Selçuk'ta Necati beye bayılıyordu. <gülüyor> Zaten Necati Bey o tuttumayla gazeteyi nasıl okuyor olacağımı? Gazeteyi başka biri mi tutuyor? <gülüyor> Necati Bey'i tutuyordur herhalde. Ha, orospunermine hey şey mey ne varsa koy. O onları seviyor. Ben orospunermine mi koyduktan sonra? <gülüyor> <gülüyor> Necati Bey inadına iki cumhuriyet koyayım mı Allah? <gülüyor> Şerefsana ne diyorsam onu yap ya. Ya ilan sen cümbretin için Allah ya. <gülüyor> Kamil Beylere üç ekmek. Kamil Bey perizdeymiş. Kim? Kamil Bey mi perizdeymiş? Perizde olur mu? Karısı yedip ona ha. <gülüyor> Yedirtmez, yedirtmez. Kadın feminist. Asıl feminist Kamil Bey ablacığım. Günde üç posta karısından dayak yiyor. İdeoloji uğruna ses çıkarmıyor. Sabah sabah çenen düştü. Bana bak, gazetelerin eklerini yanlış koyma. Ya sen sen yerine balon koyuyorsun. Ses kitabı yerine Fenerbahçe bayrağı koyuyorsun. Ya herkes bir süre ekmeği diye Ben bunlarla mı uğraşacağım? <Gülüyor> ne lan bu? Kakao kaplamalı sandviç müskün. <Gülüyor> Titrek Necati Bey kırmızı bilgi ekini ne yapacak? Ona fener bayrağı koyuyorum. Elinde tutsa kendiliğinden dalgalanır. <gülüyor> Horus <gülüyor> Ben Ermin Hanım yazılı ekleri sevmiyor. Resimlerine bakıyor. Ona her resimli ekleri koyuyorum. Şimdi bütün ekleri Gastavun Ermin'e kıyak yapıyorum. <gülüyor> Lan bütün mahalle koyuşumdan memnunum. <gülüyor> Ulan kavganın da içine ettiniz be! Nerede ulan o eski kavgalar be? Şeref! Kanyak! Kanyak! Tamam şimdi getiriyoruz Osman abi. <gülüyor> ezan vakti ezan vakti Allah kabul etsin. Necdet abi! Bak lan sen süper. bizim dükkanın eline dağır öderesim. Sizin dükkanlarını süpürürme istemez. Ne kadar süpürsek, bok götürüyoruz. Biz mi döküyoruz he? Gökten mi yayıyor lan? Evet bunlar, hemen gökten yayıyor. Allah Baba kes tane yukabını aşağı atıyor. <gülüyor> Allah Baba iki yüz on altı Samsun içiyor, iki yüz on altı bölümünü aşağı atıyor. Bunların anlaşılıyor ki, öbür dünyada iki yüz on altı Samsun bulunuyor. <gülüyor> Yahut da gümrük ve teker melekleri Allah Baba'ya bir kıyak yapıyorlar. <gülüyor> Biz için bu kadarını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz ki Allah baba yazın dondurmayı yiyor, kışın kestane yiyor, sonunda bizim dükkanları ayva yiyor. Atma sizi düşen. Tabii. Aslında herkes eminlerini sero teplese ortalık pırıl pırıl olacak da o kalınlık sero tep bulunmuyor. Ne diyorsun sen lan ayı? Ayı senin babam. Buna ilave eden keman yeğilir. Gel lan buraya! Gel buraya! Ulan öldüreceğim seni! Mabusta çöpçü öldürmüş diye alay edecekler lan be lan! Asıl beni öldüreceğim lan seni gel buraya! Gel lan buraya! Git hadi, git ellerini yıka! Bulursak yıkama vazık etmeyeceğiz. Aslında bir hamama yıksam daha iyi. İmalenin çöpüyle dalaştın burada. <gülüyor> ya kimse sana kavga da otorak diye bir şeyden bahsettirdi mi? Hayır. Zümpürmeyamın lan lan de burayı zümpürmeyamın lan. Bak lan abla bir kaynak göndersen lan sana. Kaynak yok. Şeraf var dedi. Kaynak yok. Şerefin zulasında vardır Osman abi. Evet. Şimdi getirir. Bravo şeraf. Şeraf kaynak. Tamam şimdi getiriyoruz Necdet abi. Ha, kaynak var mı? Olmaz olur Allah, Fıra yinelerin arkası silme kanyak dolu. Ya ben sana kaç kere müşteriden mal saklama demedim mi? Müşteriden niye saklıyor abiciğim? Müşteriden saklamıyorum ki. Necdet abi istiyor lap çıkarıp veriyor. Osman abi istiyor lap çıkarıp veriyor. Müşteriden niye saklıyor? Ama eğri bim, bim, bim gelmiş akşam işte Elinde iki tane hapazarı naylon torbası. Lef a lef alışveriş etmiş. Alışverişten omuzları çıkmış bezengin. Gelmiş bana kanyak var mı? Ben ne diyeceğim an Tamam. Kaynak var ama vermiyoruz. ...hayırla ağ pazarları beyefendi diyeceksin. Tamam işte bana kanyak yok derken... onların elindeki torbalara pis bakıyorum ki. <gülüyor> niye yok dediğimi şık diye anlıyor <gülüyor> ya. Kanyağı sarsmıyor ama. Kutmayayım Bakkal abla. Ne var? Remzime'ye mercimek size kaç para diye soruyor. İyi. Üç bin dört yüz lira. İyi tamam. Yüz yirmi bir günaydın bakkalarla nasılsınız yüz Telefon mu edeceğim? Evet yüz yirmi bir Nereden 121, e, 121, satmıyoruz. Evet telefon baş müdürlüğünü arayacağım, bugün bize telefon bağlanacak. Yüz telefon çalışıyor mu? Niye çalışmasın, kapı gibi kumbarası var, koy parayı çalışır. düşür? Hı? Düdük Kaç para koydun? Beş Olur mu? Yeni kumbara bak. İki beş yüzük koyacaksın. Telefon bin lira mı oldu yüz yirmi bir on sekiz sektendi? Maalesef yüz yirmi bir on sekiz sektendi. Bin liraya da telefon olacak şey değil yani. Ee, gene yok düdük sesi. Ya az bekle gelir. Düdük sesi bu. Ademeğinden gelir mi? Ramzi Bey kısa mı istiyor? Kaç paket varsa? Mercimek istemiyor mu? Niye fiyatını sorduruyor? Onu A pazarında alacağım, şu odada daha ucuz. İyi. Bizden de cigareti ne nasıya alacak o zaman? Cigaremi cıgra yok. Hadi bak. Git. Hadi. İyi tamam. Gidelim. Ne söylerim ne bari. Güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını yardık ya ne be? Ne diyor o? Ama ne diyecek? şıklık ediyor, bana atılıyor. Oh. Oh. E niye sen bana söylemiyorsun? Birdenbire bu itimiz irfansızlığına kavuşsun mu? Bir daha bir şey yaparsa döver. Olur mu? Ben şimdi gideyim bir posta döveyim, bir daha bir bok yeme sen Bırak istemez! <gülüyor> Bak! <gülüyor> Şükrü Bey sana sesleniyor. Ben Şükrü Bey'le <gülüyor> Ya gidip baksana, adam en iyi müşterimiz! Her şeyini bizden alıyor! Evet ama her şeyi tek tek alıyor, delirtecek beni abla ya? <gülüyor> İfak et, bak! Ulan öldüreceğim bu Şükrü bey, şükrüsüz bir mahalle düşünüyorum ama! Ne oldu, ne oldu? Hala yok çocuk sesim! Hah, geldi! Geldi! <gülüyor> Kaçtı benim numaram. Ne hani bileyim ben! Allah kahretsin. Ben biliyordum böyle olacağını. Telefon çalışıyor mu? İki beş yüzü koyarsan çalışıyor. Aa, manyak mısın sen? Telefon her yerde beş yüz lira. Ha, git her yerde ne? Bir <gülüyor> lirada telefon hiç işitmedi. Üzüm bir on çekil seksen mi? Telefon mu edeceksiniz? Hayır duş alacağım. Sular kesik. Su sesi bekliyorum. Al ben telefon numaram da 121 1881. Geç sıraya dersin. E, bakal abla. Ya sana benim şu numarayı bir kenara. 121 1881. 121 18, 18 81. <gülüyor> e düdük sesi gelmiyor. Aman bekle gelir. İyi valla hem 1000 lira para ver hem düdük sesi bekle. <gülüyor> Bu kadar para kesiyorsun şu telefonu bir veterinelere göster. <gülüyor> Telefonun ne kabahati var. Yağmur yağdı mıydı? Haklar karışıyor. Düdük sesi 3 gün zor geliyor. Güneşli havada sanki daha mı çabuk geliyor? <gülüyor> bu iş böyle, telefon sabır işi. Ay olur mu? Bazı telefonlarda açıyorsun, hemen düdük sesi geliyor. Aman o tesadüf. Bazen düşse de oluyor. <gülüyor> evet, oluyor kimi mu? zaman öyle çok düşüyor, açıyorsun şak düdük sesi. İnsan şaşırıyor vallahi. Ay hayır, şıkranların oradan ne zaman telefon etsem hemen çocuk düdük sesi geliyor. E şans işte, valla telefon bağlanacak diye bir yandan seviniyorum, bir yandan da bu dertleri düşünüyorum. Düdük sesi gelmez, düşmez. Ay. Ama ay aman olsun da diyorum kendi evimde yakarım çıkarım atarım bacak bacak üstüne beklerim düdük sesimi. Burada böyle bir buçuk saat düdük sesi beklemek olacak şey değil ya. Ay ben bayılıyor muyum sanki? Mecburiyet işte. Bizim telefon bağlandı açılmadı. Nasıl açılma? Bizim sokakta boş kutu yokmuş kutu bekliyoruz. Ha taktıkları gün çalışmıyor mu yani? Olmaz kutuda boş yer olacak. Öyle hemen mıyla çalışmaz. Bizimki altı ay sürdüydü. Aaa kutuda boş veriyorsa bana niye telefon veriyorlar? Hiç işte, Türk iş. Ay bizimki bağlandığından 6 ay sonra çalıştı diyorum sana. Tabii altı ay sonra ses verdi. Bir gün çalıştı, çalıştığına inanamadı Rahmet emin olmak için gitti temizlemecilerden buraya telefon ettiydi. Zır diye çaldı. Ben da. Alo dediydi ben. Ben de ona alo dediydim. Alo, alo! Ay açıldı kapardı gitti 1 lira Öyle telefon takılmayla çalışsaydı Yapma ya <gülüyor> Ne sandın ya Ama sizin telefonun takılmaması bir bakıma iyi Ama iyi olurum canım İyi iyi iyi bizim açımızdan iyi bileyim? size bir de telefon takılsa yüzünüzü göre hacı olur maşallah Bizden telefondan başka bir şey almaz oldunuz Hangi bakkaldan alışveriş ediyorsunuz? Ya canım hanım toptan alışveriş ediyor Ya Alden mi alıyorsun? Yok şeyden alıyorsunuz Biliyorum A pazarından alıyorum, görüyorum. Her gün elinde torbalarla geçiyor buradan. Ekmeği bile oradan alıp kazıklanıyorsunuz. <gülüyor> Orada ekmeğin dilimi 50 lira, bizde ekmek 600 lira. Hem bizim ekmekten öyle 20 dilim çıkar, vida dandınız A pazarına, bok satsalar alacaksınız. <gülüyor> Bak kalabalık bizim bütçemiz malum. Hanım orası daha ucuz diyor. Aman ucuzmuş, neyi ucuz? Bizde zeytin daha ucuz. Orası size fasulyeyi ucuza veriyor, zeytinden kazıklıyor. Geliyor fasulye bizdekiyle aynı fiyata. Alo, ile görüşmek istiyorum. ile görüşmek istiyorum beyefendi. Hayır, çok önemli, çağırın gelsin. Nur dersiniz. Siz nur deyin o anlar. Çok persi. Bekliyorum mersi. Bir tutturmuşlar. A kadarı daha ucuz. Ay nasıl daha ucuz olur? O kadar adam çalıştırıyor. Dünyanın parası dükkan kirası veriyor. Depolar, ambalajlar, televizyona, gazeteye reklamlar. Ya, bunların parası kimden çıkıyor? ...senden çıkıyor ki, iflas etmiyorlar. Bakkal abla valla benim aklım ermez. <gülüyor> hani orası daha ucuz diye tırtırdı bir kere. Üşenmiyor gidiyor taa oradan alıyor. Ama madem üşenmiyor niye gidip peynirde ta Edirne'den almıyor? <gülüyor> Orada peynir daha ucuz. Alo Muzu sen misin? <gülüyor> Nur ben. Ha? Ay hiç iyi değilim Muzu. Bak ne diyeceğim. Dün gece sen gittikten sonra kötü kötü rüyalar gördüm. Evet. Rüyamda bir divanda oturuyorum. Annem pencereye kırmızı bir organ atmış. Can vuruluyor, pencereyi açıyorum. Kimse yok. Ay bir bakıyorum divanda kocaman bir köpek oturuyor. Köpek üstüme atlıyor, korkuyorum hemen kaçıyorum. Bir hapishaneye giriyorum. Orada tanımadığım biriyle konuşuyorum, ağlıyorum. Gardiyan bana hapishanenin anahtarını veriyor. Koşarak bir eve giriyorum. Yengem orada, onunla öpüşüyoruz. Evin ortasında bir ağaç var, ağacın musluğu var. ...usluğu açıyorum, su okuyor, ev su doluyor... ...ne yengem de ben yüzme bilmiyoruz... ...yengem uçalım diyor... Pencereler uçuyoruz... ...bir tarlaya kalıyoruz... ...yengem papatya topluyor... ...ben de toplayayım diyoruz... ...ay tamam ben toplarken üstümden traktör geçiyor... ...her tarafım kan içinde kalıyor... ...bana bir şey olmuyor... ...karşıma demir parmaklısında bir kapı çıkıyor... ...sen kapının öbür tarafındasın Muzo... ...bana üç tane anahtar veriyorsun... ...üç anahtarı kapıyı kapıya sokuyorum... ...hiç biri kapıya açmıyor... Muzo. Niçin sen bunları yaptın, yanlış anahtar veriyorsunuz? <gülüyor> Yoksa beni aldatıyor musun Buzo? Senden her şey beklenir. Sen çok adi bir yalancısın Buzo. Neyse sonra demir kapı kendiliğinden açılıyor içeri giriyor. Kocaman bir bahçe. Bahçede muz ağaçları var. Ağaçlarda da maymunlar var. Kocaman maymunlar üstüme atlıyorlar atıyorlar. Benim Ya Bakalım, şuraya telefonu koymuşsun, kaza gibi kumbarayı raptetmişsin. etmişsin... ...bin lira diye karar almışsın, basar bin lirayı istediğim gibi konuşurum, tamam mı? Tamam, o zaman sen dur bir o bin lirayı, evet. sok kumbaraya... ...istediğin kadar konuş. Bozuk para sahiden yok Bozuk para tedavinden kalktı. Çıkar şu anahtarı, aç şu kumbarayı boz şu parayı. Kumbaranın anahtarı yok. Nerede? Ay suya düştü. Hangi suya? Ortada su kalmadı, suyu iğnek içti. İnek DAĞ KACTI, sizin TELEFON işi DE SUYA DÜŞTÜ. BAKILADA BANA YILMAŞ ÇEPEK, hadi ÇIKAR CANIMDA. ANAHTARLA UUN SERDİK. Ş Ş o Ş Ş Ş Ş kadar Ş çıktı! Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Dört tane beş bulacağım diye sekiz bin liralık alışveriş ettim. Ben burada bu telefonu ederim anam. Ektirmiyoruz anam babam telefon işi bitti. E, Hanımefendi müsaade eder misiniz ben bir telefon edeyim? E, bakın benim işim çok acele. E, siz zaten Muzo Bey'e rüyanın genelini anlattınız. <gülüyor> Muzo Bey rüyanın havasını çaktı. E, çaktı ki kapattı. Siz şimdi o iki beş yüz lirayı bana verin. Ben size bu gıcır bin lirayı takdim edeyim piyasada eşini en rastlanan binliklerden. Yırtığı kırışı yoktur. Senet değişik kalkır işte. Diyor ki 500 lirayı bana verin. Ben size bu gıcır bin lirayı takdim edeyim. Takdim tehir edelim. Ben bir telefon edeyim. Ne diyorsun sen be? <gülüyor> Benim uzun lazım orta yerim. Şimdi derhal yapmazsam bana aniden kap çarpısı gelebilir. Elinizde ölürüm. Size sonra problem olurum. <gülüyor> <gülüyor> Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> tamam. Telefon gitti. Kalk Terbiyesiz kadın doğulacak! Sensin terbiyesiz! Ben senin gördüğün o rüyayı görsem utancımdan sokağa çıkamaz! <gülüyor> sen gelmiş burada bas bas anlatıyorsun! <gülüyor> Bakkal abla! <gülüyor> Aslında telefonu buradan bağlayıp serote ipleyebilirim! Telefon yok Ecef Bey! Ya ne bağırıyorsun bakkalanda? Aa Ağapazarı icat oldu sinir bozuldu! Telefon sipariş almak için buradan öyle aptal rüyalar anlatmak için değil! Canım yani ben niye anlatmayacağım? Telefon baş müdürlüğünü arayacağım! Tamam sen çık şuradan bimpi dolmuş al! doğru telefon baş müdürlüğüne! Git saat müdürle görüş! Ha. Abla! Abla! Bu sıçtığımın Şükrü Bey'i bu mahalleye çok mu lazım? He? Ne olacak? Sen vereceksin bana oradan kaşar bıçağını Ben Şükrü Bey'i iptal edeceğim mahalle Şükrü diyecek ya! Dedene ne oldu? Ne istiyor? Şeref geldi, dilim dilim kesti. Ya ne istiyor dedem? Dün akşam eve gelirken bugün nüfusetini almış. Sabah kadar okumuş, şey Bana eski nüfusetu uzatmış. Şeref, sen bunu dükkana götür. Bana oradan bunun yerine gıcır bir ücret yedim. Sen bu nüfiyeti akşama kadar birine kakalarsın diyor. Ya bunun için çağırmış beni yukarıya. Ha. Ne dedin? ...bir şey <gülüyor> Efendilik ben ne kaldım diye düşündüm... Hiç sesim çıkarmadım. Ne yaptın peki? <gülüyor> Şükrü'nün yerinden... ...gazeteyi aldım efendice... ...gürdüğüm <gülüyor> müklüm şık bir rulo yaptım efendice... <gülüyor> ...Şükrü Bey'den dom rica ettim efendice. <gülüyor> Terbiyesiz! Şükrü Bey ne yaptı peki? Bana küpür et. Eh ödeşmişsiniz. Ödeşlik sayılır. ben küpür edince Şükrü Bey'e bir koydum Şükrü Bey'i dümdürsün. Ya ben sana kaç kere müşteriyle el şakası yapma demiyor muyum? Ne şakası? Adamı dümdüz etmiş. Efendice. Adam bana 82 basamak çıkartmaktan zevk alıyor ya. Basamak o manyak. Ya Bundan sonra Şükrü Bey seslenince ilgilenmiyoruz. Olayım yavukta dükkanı Şükrü Bey için... ...küçük bir Şükrü alıyor musun? <gülüyor> İstersen her müşteri için küçük bir Şükrü alalım. Her müşteriye ben bakarım. Şükrü Bey'in Şükrü'sünü tayin edelim, olsun bitsin. Şimdi Şükrü Bey, Şükrü edelim de ben bir telefon telefonu... <gülüyor> telefon yok Ecbet Bey, telefon yaralı. Ya, yani alacağım, oturamazdım Allah'a be. Aman bizim sizden alacağımız olmaz. Sizin borcunuz ağ pazarına beyim. Bunlar da mı? A pazarına ön kayıt yaptırmışlar. Ne sandın ya? Nereden anladın abla? Kendi söyledim. Yok ya. Ha. Hem A pazarından alışveriş hem bizden car car telefona. Olur mu canım? A pazarından alışveriş bizden nasıl yap? Bastım attım telefonun <gülüyor> <gülüyor> telefonu. niye kesiyorsun abla ya? <gülüyor> Abi, ne istiyorsun telefon ablacım? Sen de kim mesilersen bu telefonu kesiyorsun. <gülüyor> Olmaz ki. Beni bir arayan olabilir. Kim arayacak seni? Ne demek kim arayacak beni? Sen. <gülüyor> Hülya Akşar bana kafayı bir takacak. Alo, Dünya Güzeli DG Şeref ordum. Hülya Akşar'ın hiç işi gücü yok, seni arayacak. Bugün araba seni arayacak. Tanju'ya çok fena bozulduğu bir gün mutlaka arayacak. Gülüyor. <gülüyor> Alo, Şeref Of Said'teyim. <gülüyor> Gel bana... Gol benim. O <Gülüyor> aramazdan najdasim olmuyor mutlaka. Kan işbrehin mücveri. <Gülüyor> ya ne tür ilan, iki bin şerefi. Ona mardin münih arası bir yerde bir andalı. Iı. <Gülüyor> Yıllık iznimi alıyorum, bal altıma çıkıyorum ama. ben şunları ponsum alayım. <Gülüyor> ne olmaz, ne olmaz. Iı. Ağ fazları gazetelere ilan vermiş mercimek 2480 diye. Ya nasıl satıyorlar 2480'den? Kaçtan alıyorlar bu mercimeği? Almıyorlar ki abla. Biri onlara mercimek hediye ediyor. Onlar bir kilosunu 2480'den satıyorlar. Bir kiloda 2480 lira kazanıyorlar. Bizim mercimeklerimiz orada 280 yapıyor. Demek ki bundan sonra mercimek satmayacağız. Tamam da bu kadar mercimeğin elimize sokacağız abla. Mercimek çorbası yapacağız. Bu kış mercimekli geçecek şimdi. <gülüyor> İyi tamam. Şükrüsüz geçsin de mercimeğe razıyız. <gülüyor> Sen şimdi doğru A pazarına gidiyorsun. Elinde kağıt, kalem her şeyin fiyatını bir bir yazıp geliyorsun. <gülüyor> ben sorarım o A pazarına. Dört bir yana akış yazmışlar ya. ya. o kadar akışı bastırmak, <gülüyor> astırmak dünyanın parası. Sen ne diyorsun ablacığım? Kağıt acayip pahalandı. Kağıt elba yüz bin lira olmuş. <gülüyor> Bana sorarsan kapatalım şu dükkanı kurtulalım. Allah'tan sana sormuyoruz. Bu dükkan benim her şeyim. Kocam öldü, dükkanla evlendim ben. Dükkanı satarsak ben ne olacağım? Ne yapacağım? Bana bir şey yapmaya gerek yok. Sen <gülüyor> evde oturursun. Ben bir işe girersen bakarım. <gülüyor> Çatalca dağırsam var, her an sır Sen <gülüyor> evde oturursun... ...bana mercimek çoğması yaparsın. <gülüyor> İyi de niye biz senle aynı evde oturuyoruz? Hiç. Hiç. <gülüyor> durup dururken iki ayrı ev masafı olmasın diye şimdi. <gülüyor> i̇ki evin sesi var, bir evin sesi gür. Hayır, yanlış anlama. var. Bir kötü niyetlendin ya. Yani. E bir kötü niyetin yoksa niye aynı eve kapanıyoruz? <gülüyor> Ama şeydir. Ya ne kötü niyetin olacak? Ben senin ablanım. Ona bakarsan Zeki benden de bilenler zayıf olmaz. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Hiç, bir... hiçbir şey demek istediğim yok. Yani biz de şüşük değiliz. <gülüyor> Sunnet olalı 16 altı yıl oldu. <gülüyor> Onu diyorum işte. Zeytinde büyük ucuzluk yazmışlar. Bizde zeytin daha güzel. Hem bizim zeytin daha ucuz. O zaman Allah ben bu akşam bir fırça. Büyük otaklarım o sabaya, o Ah Pazarı abişlerinin alayının üstüne... bu ilanlar yasa dışıdır. <gülüyor> Çevreyi bok gibi kirletmekte diyorum. <gülüyor> sizi kazıklıyor, bakkal ablada zeytin daha ucuz gibi... ...sosyal içerikli sloganlı yazılar yazar mı? Ama... ...tamam sabah kaçta tutuklanırım ama... ...reklamın da Allah'ını yapmış olursun. Ertesi gün bütün gazetelerde renkli dev posterim ben. De. Saddam Hüseyin'den büyük. <gülüyor> Aranan şeref bulundu. <gülüyor> bu av pazarının bu kadar masrafının parası nereden çıkıyor? Hem bu kadar ucuz, hem bu kadar masraf. <gülüyor> bu av pazar işinin içinde bir bit yeniği var. Ya zararına ticaret olmaz ya, aritmetik denen bir şey var. <gülüyor> patron emre'nin tabii kıya. Sabahleyin gelirken gördüm tüm afişlerimiz yırtılmış. Ben de durumu sizin gibi bu sabah gözlemledim efendim. Senin gözlemlemenin bok'a bu yarar yok ya, keşre. Bunun bilincinde değil mi efendim? Senin bilincinin neye yararım anasını? Hiçbir bok'a efendim. Bravo efendim. Nasıl bravo siz efendim? Sanki birisi bizim afişleri yırtmayı işlemiş. <gülüyor> Afiş dünyanın parası. Açılmasa anasının balayı ca gün yırtılıyor. Bundan sonra Boşuna para harcamak yok. Zararına mercimek satıyoruz. Mercimek açığını bir türlü kapatamıyoruz. Affedersiniz efendim ayıptır sorması. Mercimeği neden zararına satıyoruz? Kuşu kafesini çekmek için. Anlayamadım efendim. Anlayamadınız efendim. Anlıyorum efendim. Bravo efendim. <gülüyor> Selamın hello. Bala arzusun. Siz... hello bir kenara sis getirin. Yesit'i. Sağduydusunuz. Ne hağduydusun ve sana kimsin dedin? İsmim Necat. Kartım yok. Ekonomik teşafet. Gözlüğünüz ne kadar sinir. <gülüyor> sinir değil. Ekonomik. Ki. Ne istiyorsunuz kardeşim? Nasıl ki canıma hemgeşiyordum? dakika uğrayayım dedim. İşler nasıl? Sizse i̇şte. ne? Satışlarınız nasıl? Biz de size ne diyoruz? Bakın belki size yardımcı olabilirim. İngiltere'de pazarlama okudum. Amerika'da süpermarket konusunda doktora verdim. Homoseksüel <gülüyor> <Ama> misiniz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Hay doktora verdim dediniz de. İsminiz neydi? Ekrem. Siz Konya'lı mısınız? Evet nereden bildiniz? Hayır Konya'dan adam çıkmazlar. derlerdi. İş ve işçi bulma kurumu salı pazarında kaçtık. Üstelik bugün pazartesi güle güle. Örneğin personeliniz... ...kasiyerleriniz seminer gördüler mi? Görmediler. E gördünüz mü? Görünen kasa kılavuz istemezdi. Onu sikicem. değil mi? Yes it is. Shut up please mağazalarınızı gezdim büyük eksiklikler, işte küçük olmayan yanlışlıklar var. Geçen gün birine girdim, bir şişe rakı, bir kilo havyar aldım. Ödedim çıktım Havyarla rakıyı götürdüm arabamın bagajına yerleştirdim. Aapazan naylon torbasını dürttüm büktüm koydum cebme. Yeniden girdim mağazaya, bir şişe rakı, bir kilo havyar aldım. Kasiyer kız potomamını karıştırırken havyanla rakıyı az önceki naylon torbaya indirdim, bir kibrit aldım yanaştım kasaya. Bakın hanımefendi az önce havyar rakı almıştım. Bunlar ödedim. İşte bir şey kibrit almayı unutmuşum onun için yeniden girdim mağazaya dedim hızla bir şişe bile bakmadan. Aa ben su atladım zaten dedi. Kibrit ödedim. Kuş gibi çıktım kapeslerimiz. Siz davayırm çok ucuz. Rakınız <gülüyor> sudan ucuz. <gülüyor> aa, aa. aa tabii efendi gayet tabii iyi aşama. Vay canına. Vay canına tabii. Süpermarket üstün pazar demek. İncelikleri vardı baylar Niçin mağazanızın girişinde sepet alınan yerin yanında en göz alıcı, glikozum traklıcı, cili bicili en alınmayacak şeylerden yok mu? Niçin otur? Olsa ben alacaktım. Orası mağazanın girişi. Daha sepet bomboş, insanın morali bozulmamış. Herhangi birine gözü takılabilir, şak alabilir. Asa olacak? Satışınız artacak. Ayrıca et yolunuz çok ortada. İnsan girip şak emaneti alabiliyor. Öyle olması gerek tabii. Uzur mu canım, öyle olmaması gerek tabii. ...et en dikte, en gizli yerde satılacak. İnsan ete ulaşana kadar... ...Tursil ve mercimek koridorlarından geçecek... ...makarnaların, bulaşık yerlerinin çevresinde dolanacaktır. Herhangi birine gözü takılacak... durup ...duruptururken, hiç gereği yokken... ...hıyar gibi bulaşık yer alınacak. Satışınız artacak Hiç sanmıyorum. Ekrem, sus. Hiçbir şey sandığın gibi olmadı. Sandığı gibi olmadı değil mi? Konyalı. Peki Konyalı için makarnalar... Yoğurtların yanında değil örneğin mi? De. Makarna süt mağbulü değildir de ondan. ile yoğurtları yan yana koysanız makarna almaya gelen üç kişiden biri makarnaya yoğurt yakışacak sapıklığına kapılarak yoğurt alacak alacaklar. Bunlar istatistik olarak denenmiş, kanıtlanmış şeylerdir. Yan yana koyulduğunda birbirine satışını dürtükleyen mallar vardır. İlginç. İlginç tabii. Peki Konyalı hani müzik yayını? Günün tutmuş parçalarını sesini tabii ki Türkler kadar açmadan bilinciden yayınlamak gerekir. Müzik insanına alışveriş duymuşsunu kamçılar. Birdenbire böyle şırrak şırrak şırrak şırrak şırrak bomboleyo derken bir de bakıyorsunuz iki kalıp sabun alınmışım. <gülüyor> naylon torbayı parasız dağıtmanız çok saçma. Naylon torbayı da parayla satacak değiliz ya. Naylon torba süpermarketin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Tanesi kaça mal oluyor size? Dört lira otuz Tanesini rahatlıkla yüz liradan satabilirsiniz. Kimse naylon torbaya para vermez. Naylon torbaya verilecek para ödenen hesap yanında devede kulak tüyüdür. Üstelik tüketicinin aldıklarını başka türlü taşıma şansı olmadığından naylon torba satışı kesindir. Tüketici için naylon torba bir an önce kavuşulması gereken bir huzurdur. Ayrıca naylon torbalar daha sonra başka işlere yaradılar. tüketici naylon torbaya verdiği 100 lirayı açmaz. Böylece naylon torbadan kazanacağınız para mercimek kaçarısı kapatacaktır. Çok doğru. Hatta mercimeği 30 lira daha ucuza bile satabiliriz. Bravo, bakın mercimeği 40 lira zararına satın, naylon torbadan 55 lira 65 kuruş geçilir. Desmer i̇şte Market budur. Baylarım, kimse naylon torbaya para vermez. Ekrem. Şu kapıyı dışarıdan kapatsana. Bay efendim, yalnız kapıyı dışarıdan kapatacağım, ben de dışarıda kalmış oluyorum. Evet ama ne sonuçsa kapıyı dinleyeceksin. Konudan fazla uzaklaşmamış oluyorsun. Sadece söze karışmayarak beyefendiyle daha çabuk anlaşmamızı engellememiş olmaz. Dışarıda rahat. Hiçbir şey anlamadım ama çok haklarsınız efendim. Devam ediniz beyefendi sizi dinliyorum. Vallahi ben de anlatılacak şey çok da biliyorsunuz çağımızda anlatmak da parayla. Eee <Gülüyor> kaç para istiyorsunuz? Ee, ayda 10 milyon net maaşla. Pas <Gülüyor> <Ha>, siktiriniz efendim. <Gülüyor> Sen cumartesi sabah erkenden A pazarına gidip haftalık alışverişi yapıyorsun Cevdet. Allah Allah, <gülüyor> yahu nereden geldik şu tiyatroya? Bari anlatılanacağını kolayla dinle. A pazarı ucuz değil, bir saattir onu anlatıyorlar. Mercimeği ucuz veriyorlar ve onu torbadan geçiriyor. Sonunda bakkalla aynı hesaba geliyor. O kadar yol tepmeye değerli. değer mi? Değer. Değerse sen, ben A pazarına gidelim. Gideceksin Cevdet, planım çok güzel. Listenin yarısı mavi tükenmezle, yarısı kırmızı tükenmezle yazılı olacak. Mavi yazılanları aynen alıyorsun. Kırmızı yazılı olanlar küçük parçalar. Onları çaktırmadan cebine atıyorsun. Onlara para vermiyoruz, acayip kârlıyız. Bu yaştan sonra hırsızlık mı yapacağız? <gülüyor> Manyak mıyız biz sevgilim. Bu hırsızlık iki cevde, ufak nefek kıvır zıvır masrafını ortadan kaldırır. Haklısın Şükran. Kıvır zıvır masrafı ortadan kalkıyor. Aynı zamanda cevde te tutuklanarak tedaviden kalkıyor. <gülüyor> ben mahpusa düşünce evimizin masrafı yarı yarıya azalıyor. Planın güzel. Fakat benim durup dururken, mafus yapmama ne gerek var? Manyaklıyım ben sevgilim. Niye <gülüyor> <gülüyor> her şeyin en düşünüyorsun? Ya yakalanmazsan Cevdet? Yakalanmazsan güzel. Ya yakalanırsan? Ki ben bu mutlaka yakalanırım. Ay niye yakalanıyorsun? Geri zekalı mısın sen Cevdet? Evet sevgilim ben geri zekalıyım yakalanırım. Çalacaksın Cevdet. Başka türlü geçinemiyoruz. Bir bölümünü parayla alacağım, bir bölümünü çalacağım. Hem ayıp değil ki herkes çalıyormuş. Biz herkes miyiz sevgilim? Tut itiraz istemem Cevdet. Ben çalacaksın görün çalacak. Niçin gülüm sen çalmıyorsun? <gülüyor> ben kadınım. Hırsızlık erkek işim. Olur mu eve? Hırsızlık tamamen kadın işi Sen benim kalbimi nasıl çalmıştın? Tut! tut, tut. <gülüyor> ah, en kalabalık saati iş çıkışı saat. O kalabalıkta kimse bir şeyin farkına varmaz Zaten kasiyer kızların başı kalabalık oluyor Kimi zaman eksik yazdıkları bile oluyormuş Benim kalbim o heyecana dayanamaz sevgilim Dayanır cevbet. Derken eczaneden kalp ilacı alırsın. Yutarsın iki tane. Sakin sakin gidersin al pazarına. O zaman beraber gidelim. Ben alınacakları alırım, sen çalınacakları çal Hayır efendim, benim evde kırk türlü işim var. Sana ne diyorsa onu yapacak. Yapamayacağım Şükran. Senin bu aptal planlarından usandım. Ne zaman bir plan yapsan sonra onlar rezil oluyoruz. Koyarsın isteği sen beter. Sarpıtırsın bakkala bu iş yeter. Bakkalın para istediyor, yok. Yazıyor defteri, ay başında Allah-Kerim. Hmm, kerim olan Allah değil, Şükran'ın annesi. Her ay sonu aynı hikaye. Onlarından 850 bin lira rica edemezsiniz şekerim. Bundan sonra annemden 5 kuruş istemiyoruz cevdet. İstemeyiz sevgilim. Kendi paramızla geçinmeye çalışacağız bizden. Geçiremiyoruz cevdet. Tamam tamam sus evde konuşuruz. Herkes bize bakıyor. O zaman evvel kalk eve gidiyoruz. Konuşacağız cevdet. Ya daha birinci perde bitmedi niye gidiyoruz? Manyak değil mi sevgilim? <gülüyor> evet, manyak cennede ben kat gidiyorum. Allah cezanı versin senin. Bütün tiyatra bile rezil olduk. <gülüyor> ben sana evde saracağım bugün sağlığın hesabını. Sen bu kadar insanı gördün hemen şımardın değil mi? <gülüyor> tiyatroya gidelim diye tutturan sensin sevgilim. Bizim tiyatroya ne gereksin. Yaz Mahmut, senin suçunu kabul ettin. Ağpazarı'ndan gıda maddişi şahsını beğenmiş. Afederseniz komiser bey, et su diyebilirsek, okuyan da bir şey çaldım sanacak. Çakonuşma! Ne dedik Mahmut'u kıvarsan? Aa makineye kağıt takmayı unutmuşum komiserim. Hiç takmayın, daha iyi bakın daktik o benden yana. Çakonuşma! Seni takıyorum, taktım komiserim. Kağıt emir ve görüşlerinize hazırdır komiserim. Komserim izin verin ben olayı baştan anlatayım. Siz de bana hak vereceksiniz, yazmaya gerek bile kalmayacak. Devletimizin kâhı ziyan olmayacak, devletimizin bekçisi boş yere yorulmayacak. Anlasın <gülüyor> Ozu! Devletimizin değerli bir komseri gereksiz bir et su bağlasıyla yıpratılmayacak. İzin verin ben olayı baştan anlatayım. Bu işin başı kötü yok! Sen et su çaldın! <gülüyor> Çalmadım, çalmış bulundum! Beni çalmaya mecbur ettiler. Kim? örgüt mü? Örgütten de bir tanem. Yok yav! Evet. Siz Şükran'ı bilmezsiniz. Şükran başlı başına bir örgüttür. Yalı yapar, strateji yapar. Uygulamak üzere hıyar gibi beni sokağa salar. Güzel yaz Mahmut. Tanık Hüseyin Oğlu Caddat. Neydi soyadın? Ee, Fırat. Caddet Dicle. Fırat. Dicle. Cus! Fırat Fırat beynimin içinde salak. Bakalım bizim daktiloda P harfi var mı? Ketatıç da, işte. Şükran'ın olduğunu kabul etmiş, Şükran'ın planladığı, pratik işini Kim kime operasyonlara katıldığını beyan etmiş. Saçmalamayın komiser mi? Devletin komiseri saçmaları mı? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Saçmalama mısın gerek tabii affedersiniz. Ben saçmaladım, gayet saçmaladım. Şükran hücresi falan yok Şükran benim karım. Kendisi manyaktır. Gülsene! Yaz Mahmut! Sana Hüseyinoğlu Caddet Maverahü Nehir! <gülüyor> Koyduk işte Fırat'ı bizlerin yanına! Şükran hücresinden olduğunu belirtmiş! Hücreni başı Şükran'ın eşi olduğunu kabul etmiş! Şükran'ın manyak olduğunu da belirtmiş! Haberim Mahmut! Saçmalamayın bekçi bey! Devletin bekçisi saçmalamın lan! <gülüyor> Ayrıca devletin görevli bekçisine parantez içinde bana... ...ve benim kahtımda emniyette sufiye bakanlarına hakaretler bulunmuş! Dokunu çıkarma Mahmut! Dokunu çıkarma Mahmut! <gülüyor> Bakın komiser bey, sayın komiser bey! Sayın bekçi bey, hazretleri lütfen beni iki satır dinleyiniz! Ben hepim farklı bir adamım. Bundan kısa bir süre önce Ferhan Şensoy'un Kahraman Bakkal süpermarkete Karşı isimli oyununu izlemeye gitmiştik. Eşim Şükran'la. Niye gidiyorsun ulan ha <gülüyor> <Ne diyorsun? gülüyor> ya, <ne diyorsun? gülüyor> Gitmiş bulunduk Şükran ısrar etti bana kalsa gitmem Kapıcıyı göndermiş bilet aldırmış Nefret ederim Ferhan Şensoy'dan Oyun sırasında eşimle aramızda kavga çıktı Marketten alacaksın bakkandan alacaksın diye Sonunda marketten çalacaksın duygusuna eriştik Oyun bu konuda çok adi bir oyun Hatta devre arasında kavga ettik İkinci perdeyi izleme denemeye geldik <gülüyor> Evde sabahın dek kavga ettik, boşanma randelerine ulaştık. Oyun çok yuva yıkıcı, bu zor bir oyun. Evli barklı adamsın. Hırsızlık e, yapmaya utanmıyor musun yani? <gülüyor> <gülüyor> bu hırsızlık sayılmaz ki komiser bey. Yok ya! Elbette komiser bey, bir renk su süpermarketi çalsanız gene suç sayılmaz. Ortada şiddetle suça teşvik var. Cicili bicili ambalajlar içerisinde sağa sola salamlar, sucuklar atmışlar. Beni de onların arasında hunharca dolaştırıyorlar. Ben kimim karnım aç değil efendim? Açayı oynamam kalmıyor, ölüyor. Süpermarketin marketin rengarenk ambalajları aşırı suça teşvik unsuru teşkil etmektedir. Marketten çalınmış Epsu'nun davası olur mu? Vay yap mısınız siz komiser bey? <gülüyor> ...veresiye yok. Oh, oldu. Oh. Oh. Oh. Öğren şerefler ayrılsın. <gülüyor> Yandaki manavı devraldın. Biliyoruz. Bir gazeteye ilan vermedin kaldı. Gazeteye ilan vereceğim zamanı var. Ben orayı bakkaliye çeviriyorum. Niye çeviriyorsun? Hazır manav dükkanı işte. Sen de manav ol. Bakkallık okulu okumadın yer... Benim kararım kesin, ben onu bir çeviriyorum, sen istersen Manav'a çevir! İyi tamam İrfan, ne bok yersen ye! de sen Manav'a çevirsen daha hayırlı olur, Manav abla! İstersen hamama çevirelim! E sen bilirsin, Natır abla! Bana bak İrfan, bakkallık uzaktan bir şeymiş gibi görünüyor! Allah seni bakkal etsin inşallah! Allah etmesine lüzum yok! Ben kendim bakkal oldum artık! Ruhem bakkal! <gülüyor> Dükkanım hazır, adını İrfan Market Gıda Pazarı koyacağım! Bir nevi A pazarı! Mımm <gülüyor> Sen anlayacaksın Berber abla, ben yatağıma bakkal dükkanı açıyorum, ben de bakkal ne isterim? Ne diyorsun sen? De? Benim adım çıkmış bakkal ablaya! Burası sildiğin senedir bakkal dükkanı! Esas ben yanımda bakkaliye istemem! ...sen orayı bakkal yap, ben de seni şerefe dilim dilim kestirmezsem... ...bana da bakkal abla demesinler. Canım tamam, şerefle karışıyoruz! Müessesemizde bu gibi işlere şeref bakar. Ne işte! İyi şeref lafının üstüne gelir. Neredesin şeref iki gündür? Sorma ablaya, ya, iki gündür başımıza gelmeye kalmadı. İki gündür karakoldayım. Ha. Ne karakolu? Ya ne karakolu olacak, bu itimizin aynalı karakolu. Haymeden tutuklandık işte. Niye tutuklanıyorsun, ne yaptın? Yahu geçen gün akşam susuşturdun Şükrü Bey beni çağırmamış mıydı? Ha öyle Sen Şükrü Bey'e diye gittin bir daha gelmedin. Gelemedik işte. Şükrü Bey'le aynen kol kola karakola. Niye Şükrü Bey'i bıçakladın mı? Niye bıçakladın? lan? Sapık mıyım ben? <gülüyor> Şükrü Bey'i bıçaklasam Şükrü Bey'le kol kola karakola nasıl gidiyoruz? <gülüyor> Salak, Şükrü Bey'le ebame kuşum. kuşu Bana kübretti bastım takadı. Ağız dalışıp, itiş kakış derken, yürü lan karakola, gidersin karakola, gitmezsin karakola, yürü lan karakola dedim, gittik karakola. Derdinizi anlatana kadar iki keçe geçti. <gülüyor> Neyse ben bu sabah yırttım, Şükrü Bey'e daha içeride. <gülüyor> Ay canına! Ay canına tabii, kolay kolay da çıkamaz artık. <gülüyor> Niye? Çıkarken beni bırakan bekçiye, bekçi baba, bekçi baba, bu Şükrü Bey var ya, tik kocunun Allah'ı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ah Şükrü Bey, tek kocu muymuş? Ne ilgisi var abla ya? Şükrü Bey'in dünya görüşü bile. Oradan yalnız beni görüyor yine. Peki niye öyle söylüyorsun? Yazık değil mi adama? Adam olsa yazık tabii de... ...Allah'tan Şükrü Bey adam değildir. De bana yazık değil mi ablacığım, bana yazık değil mi? Ömrümün baharının... ...en önemli iki gecesini içeride geçiriyorum... Hülya Afşarla, Naci da small için gözleri yaşlı. <gülüyor> e bak İfak attır bakayım, mafustan çıkan arkadaşına bir kısa cemen. Cemen mamel yok. Kaçtan tane satıyorsan cemen. Cemen mamel yok. Al şeref. Al birden ya. Baycan ablaya, sen de zula yapmayı öğrendin demek ha? Ee devir zula devri. Hani cemen yoktu lan bakalım <gülüyor> Adam olana var, sana yok. Al birden cemeni, sat elalime beş binler. Yok öyle ya ben. <gülüyor> şeref. İrfan salığa var ya... Var! Ve maalesef var olmayı sürdürüyor. Varoluşçu pezeme! Ben bunu bir söyleyeyim bizim karakolun bekçisine... ...bu irfan varoluşçulardandır diye! Allah! 2-3 ay irfansız bir muhit. Yandaki manamı devralmış, bakkaliye'ye çevirecekmiş. Niye Sen onu dilim dilim kesesin diye. Ha. <Gülüyor> Canım bakkallık için tekele izlediğe istediğim yeri açarım. Açamazsın. Bakkalık bizim tekelimizde. Tekereye yakın bizsiz. <Gülüyor> bizim çevremizde bakkal bakkal açamazsın. Ya da açarsın, niye açamayacaksın? Açarsın. Bir gün hastalığı senin cenaze masalın Anlamadım! Anlatayım şöyle olur, sen şimdi dükkanı açarsın... dükkan açtığın gecesi senin dükkanın önünde ben seni böyle bir şişlerim... ...cenaze ilanı bir gün geç çıkar. Yahu zorluk çıkarmayın sana, ben oraya dünyanın parasını bağladım, orayı devraldım! Devraldınsa manav olarak devam et! Tepe'me attık da beni. Zaten karakol deneyimim var ya! <gülüyor> <gülüyor> Birdenbire seni tedaviden kaldırın Dekor renkli pesebelik. <gülüyor> ya valla işte oğlum biraz ben orayı devraldım dünyanın parasını verdim malamcılık öldü. Fırtasya yap. Herkesin çocuğu yaz kış bok gibi okuyor. Züccaciye yap her Erboksata. İcabımda arası genişcedir lan uyar. Tut kamera Tabi lan çok badaşım, İrfans, maganda kabalettim. <gülüyor> Memleketten ayı arkadaşların gelince hep birlikte lambada yaparsın. Bana bak! Sen bana orayı kaça devredersin? Orayı ne yapacağız ablacığım, oramıza mı sokacağız? Biraz düşerim ya, biraz gammım. Kaça devredersin bana orayı? Sen orayı ne yapacaksın? Sana ne? Sana devredersen ben ne yapacağım? Bana de. Kaç para verirsin? Orası pek para etmez. Para etse manav recai hayrını görürdü. Kırk yıllık manav itlas etti. Manav yapamayacaksın, bakkal yapamayacaksın. Niye bakkal yapamıyorum? E şeref sinirleni. <gülüyor> Orası bakkal olmuş bir kere. Her şeyin içinde beş milyon verir. Aaa niye dürtürken beş milyon verirsin abla ya? Zaten beş milyona verek. kim? <gülüyor> <gülüyor> 5 milyonu versek sen vermek zorundasın da Biz niye durup dururken buna 5 milyon bayılıyoruz Öyle Bayı diyeyim mi abla ya Girme milyona devreder Ama Recai'den orayı 4 milyon aldığını biliyorum Sana 1 milyon fazla veriyorum Oturduğun yerde milyon kazanıyorsun 15 milyon ver biz ya Abla 50 lira verin olsun biz 15 milyondan bir kuruş aşağı olmaz 5 milyon 13 Beş milyon! On milyon hadi tamam ha, on milyon! Tamam abla, altı bin lira verir, tamam. Seç <gülüyor> milyon son Beş milyondan yüz lira fazla verme. <gülüyor> Niye durup dururken beş milyon veriyoruz ya? Ben bunu bir döverim, yüz bin liraya alırız orayı! <gülüyor> Niye yüz binin ötesinde yüz veriyoruz biz buyur bana? Eşkıyalık istemez! <gülüyor> Niye lan? Eşkıyalık çağımızın sporu! <gülüyor> Yedi milyon benim, benim de üç beş kuruş bir kazancım olsun. Abla sen sayda istiyorsun musun? Evet. Bizim beş milyonumuz var mı? Bilezziklerimi bozduracağım. <gülüyor> Bak İlfan peşin para vereceğim. Bilezzik olarak da verebilirsin. Ben altına yatıracağım zaten. Tamam anlaştık. Yarın sabah dükkanı devralıyorum. Kaç anlaştık? Beş Kaç. milyon anlaştık lan. Beş milyon olmaz. Benim oradan yedi milyon olmam şart. Yarın sabaha kadar bir iyi düşün. Abla, bu hamşörün dükkanına niye beş milyon veriyoruz ya? Ya depo yapacağız, şeref deposuz olmuyor. Her malı her gün zam geliyor. Paramız olduğunda bir maldan bir kamyon alsak, depolasak haftasına kârdayız. Vay canına abla ya, haktısı valla. Bu Ağpazan'ın bütün ve depo zaten. Alıyor zul alıyor, alıyor zul alıyor, Allah aşkına memleketler her şey haftada bir zam geliyor... ...zul alayan yırtıyor. Abla, divan apartmanının en alt katını 750 bin liraya bırakmıyorlarmış. E, orayı da tutalım. <gülüyor>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 kesmeyin not. Sözünü kesmeyin not. Susana sen. Sana söylüyorum sana susana. Sana söylüyorum sana. Ya mi sana söylüyorum Ya Yahu sana söylüyorum sürekli konuşan. Bana Bunu... mı? Evet. Sus. E not. Bundan ot tutulacak bir şey yok ki. Tutulacak başka bir şey varsa tutalım. Susun. Ne istiyorsun İsmet? Sor sana ismini soruyoruz. Sana soruyor. Sana. Bünyamin. Sana ismini soruyoruz. Onun ismi Bünyamin. Yahu sana soruyorum. Bana mı? Yes. Mahideyimiz İhsan. Is Kısaca Hamşo İhsan. <gülüyor> <gülüyor> Sensin Hamşo. <gülüyor> Sizin isminiz neydi? Önder. Kısaca şu önder. Hayır efendim, bendeniz meseleler şefi kaba göt önder. Aaa çok terbiyesizsin önder. <gülüyor> ne yapayım kızım, siz öyle söylüyorsunuz. Hiç de bile, biz her zaman kibarca kaba kıç demişizdir. <gülüyor> tamam, tamam sağ olsun anlaşıldı. Rabarba istemez. Siz, İhsan Bey. Hangi seksiyon? Ben mamam şefim efendim. Hmm, belli. <gülüyor> siz, süt ve süt mamurları şefi bünyemeyin. Güzel. Siz? Canız. Hangi, Hangi seks? Hangi seks? olabilir. Kasıyor musunuz? Hayır efendim, ne ilgisi var? Benim başlı başına bir seks iyonum var. Burnunuzun direğini kıracak bir et ve balık kokusu gelmiyor mu? Ha, geliyor. Abi. İşte ondan geliyor. Kendileri et ve balık canlandır. Balık etinde olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam, susun anlaşıldı. Siz onun seks iyonu yok. Olmaz olur mu Tüm seks bana bağlı. Ana şarter gibiyim, kasa tek sorumlusu Neşla. Kasiyersiniz yani. Ay olur mu? Kasa tek ve genel sorumlusuyum, tüm mağazadan ben sorumluyum. Tamam, tamam anlaşıldı. Ana şartersiniz. Siz ...seksiyon yok, ben genel. Genel müdürümüz Mustafa Bey. <gülüyor> Hiçbir bölüme bağlı değil misin? Hayır ben mağazada serbest çalışırım. Nasıl yani? Mağazanın içinde sürekli dolaşırım. Elimi sallarım, kolumu sallarım, sağa bakarım, sola bakarım, ay başımdan çak maaşımı alırım. Hiçbir iş yapmıyor musunuz? Yapmaz olur muyum? Deli dana gibi dolaşıyorum mağazanın içinde. <gülüyor> niye dolaşıyorsunuz? Deli bir şey çalmasın diye. Kamera kontrol sistemi yok mu? Ne kamerası? Bende niye kamera olur? Kimden şüpheleniyorsam düşüyorum adamın peşine. Ensesine zoom yapıyorum, sonu kaldırmıyorum. <gülüyor> çırpsız yakaladığınız oldu mu? Hayır. Bici mağazada hiççirsizlik oldu. Ama sen lan Mustafa bir keresinde fare yakalamıştın ya. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> fareleri saydır, <gülüyor> fare yakalır. Bazı fare fareler, e olacak da bir mağaza gemi ambarı gibi faresiz market olur mu? Aa, aa nasıl olur? Vallahi şöyleleri olur. Daha irileri olur. Biz onlara gemi tabir ederiz. Mini minileri olur. Bu Mustafa en çok Geçen gün hırsızı görmemiş Necla yakaladı. Hayır geçen gün bizim mağazada hırsızlık falan olmadı. Ne olmadı adam et suyunu yakalamadı mı? Et suyu cebine attığını gördüm uzaktan. Kasaya gelince cebinizdeki et suyu çıkarın beyefendi dedim. Adam kıpkırmızı oldu et suyu çıkardı. Hayır o adam et suyu bizden çalmadı. Çalsa ben görürdüm. Adamın cebinden et su çıkmadı mı? Çıktı. Adam başka yerden parayla et su Cebine koymuş sana bizden çalmış numarası yaptı. Niye? Adam manyak Manyak tabii heyecan manyak. Bizden çalamıyor. Başka adam parayı da alıyor, bizden çalmış numarası yapıyorlar. Siz özellikle susun Mustafa Bey. <gülüyor> Şimdi konuya derinlemesine dalalım. Lütfen derinlemesine merinlemesine dalmayalım. Kısaca özetleyelim olsun bizim. Hepimizin işi gücü var. Ben daha karşılarıma gideceğim kardeşim. Ol, Ay ben bu saatten sonra nasıl gideceğim bilmiyorum. <gülüyor> Valla kötü yola düşmez Semih. <gülüyor> <biz. gülüyor> Kalmasaydın. Seminer mecburi değil ki. <gülüyor> adam hoş adam. Kusalım hanımlar. Kendi aramızda konuşmayalım. Süpermarkedta satış sıklığı yüksek olan malların. Örneğin etin balığın fiyatı düşük tutuyor. Buna fiyat idare edelim zararına fiyat liderliği yapıldı da görülmüştür. E bunları bilmenin bize ne yararı var? Mağazayı biz zönetmiyoruz ya. Vallahi ya bize ne bunlardan kardeşim sen bize ne öğreteceksen öğret de bir an önce evimize gidelim. Bir de seminer çıktı başımıza. Gelmeyin zor oldu değil de. Gelmeyelim bizim maaşlı olduğu yerde sayıklasın değil mi? Seminere katılanlara kesin zam gelecek. Biz o yüzden takılıyoruz. Yoksa ne siz ne seminer beni hiç ilgilendirmiyorsunuz. Bu seminer çok önemlidir arkadaşlar! Bizim ne fiil fiyat, fiyat liderliğinden kardeşim? Bizim için lider Trabzonspor! <Gülüyor> Sın! Sın! Cimbabon! <Gülüyor> Süper market başlarının... ...Süper market sisteminin Verme artık satışlarını yüzde yirmi oranında artırdı. İstatistik olarak anıtlanmıştır. Lezzin, canımın siz bize satış yaparken nelere dikkat etmek gerekli? Bunları anlatın. Olsun bitsin. Burada sabahlayacak değiliz ya. İşimiz gücümüz var kardeşim. Dünyanın aklı burada bak şişene kabul etmedin. Zaten pek bir şey anlamıyoruz. <gülüyor> Neler lazım? Malamlıkla ilgili bilgiler. Onlar meze şefi oradan meze satışıyla ilgili bilgiler lazım. Değil mi? Kamagöt. Çok haklısın çocuğum. Evimiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var. Ev şu an bizi özlemekte. Mesaiden sonra kalıp burada iki saat laba luba dinleyemeyiz. Anlıyorum. Neresiniz misiniz? Kaba Önder. <gülüyor> Bakın aksız sayılmazsınız. Kaba Anüs Önder Bey. <gülüyor> Ancak anlatacaklarım hepinizi genelde şeyler. Daha sonra detaylara inecek. Her seksiyonun sorunlarına bir bir değineceğiz. Öyle mi? Of course. Affedersiniz diyecek mi? Ben sizin anlattıklarınızı pek anlayamadığım için bizi ilgilendirip ilgilendirmediğini de tam anlayamıyorum. Anlıyorum. Spermarket bir malı zararına satabilir. Ancak bu malın ucuzluğuyla mağazaya çektiği müşteriye başka şeyler satarak bu aşığını kapatır ve kara geçer. Yani etten zarar ediyor, zeytinden saklıyor. Ne sokuyor? <gülüyor> Yani elinde sonunda alıcıya giriyor. Ne giriyor? <gülüyor> kazık, kazık! <gülüyor> Onun ödeğinin de dengesi var. Bu bir fiyatlar dengesidir. Supermarket çok miktarda mal stoklayan bir kuruluştur. Stoklulukta göz önünde bulundurması gereken şey stok devir hızı, kâr maaşı, manipülasyon, müşteri talepleri ve maliyet hesaplarıdır. Ancak genelde maliyet hesapları müşteri taleplerinin önüne geçerler. Bu. Bu konu manav arkadaşları yakından ilgilendiriyor onları. Hamşol, bak seni ilgilendiriyor, ilgilendir. Örneğin süpermarket'te tüketici olgunlaşmış şeftali almayı yeğe tutarken süpermarket uzun süre saklama, bozulmayı önleme ve mevsim başı ucuzundan yararlanma amaçlarıyla tam olgunlaşmamış şeftali almayı yeğe tutar. Süpermarket'ı bile sevmez. Müşteri de ham meyve sevmez. Bu problem tamamen sorun oluyor necat değil. Müşteri ham şeftali satın almak istemiyor sonra şeftali satamıyorsun diye bana bozukça alıyorlar. Rica edeceğim, ham meyveyi koparmayın dalından. <Gülüyor> per marketin işi ham meyveyi koparmaktır dalından. Siz her biçimde daha çok satmaya özel göstermelisiniz? Dur dur şeftalı sızık halimiz oldu ya. İhşeftal aslında beyefendi. Ha hiçbir şey anlamıyorsun lan iksan. Ya e, hamşodur atlama. Sus Ham bizi ilgilendiren bir konu bulduk. Nihat Bey bu İhsan hafif ugaktı. What? Ugaktı, lugaktı. O ne demek öyle? Hiçbir şey de bekle öyle bir laf yok. <gülüyor> öyle bir laf yoksa niçin söylüyorsunuz? Hiç laf olsun diye. Lens and James en Mustafa Bey! Bu böyle sürüp gidemez! Sürmesin! <gülüyor> Seminer kardeşi şart! Niye şartmış? Sen bu semineri vermek için kaç para alıyorsun kardeşim? <gülüyor> ne parası? <gülüyor> ne parası? Ben burada bir katkıda bulunma durumundayım. Oğlum <gülüyor> tamam işte! Bu katkıda bulunma için A pazarı Selim bütçene ne gibi bir katkıda bulunuyor? O. Sizi ilgilendirmez. İlgilendirmez olur mu? Sizi Aybe'ye para vereceklerine... ...bize üç kuru zam yapsınlar biz de geçinir gibi olalım. Ah Pazor'undan bir şey çalmayalım, Ah Pazor'u kar Siz mağazadan bir şeyler mi çalıyorsunuz? E artık bu çalma sayılmaz ki, burası bizim mağazamız. evimiz için ne gerekiyorsa küçük bir paket yapıp götürürüm. <gülüyor> Götürmesi de zor oluyor sonra böyle bir paket. ...kası ne diyor bu işi? <gülüyor> İyi akşamlar kardeş, beni paketler de diyor. Olur mu? Anaşerter. <gülüyor> Resmen hırsızlık bu. Ay, niye hırsızlık olsun? Evimizin ihtiyacı, onu da parayla alacak değiliz ya. <gülüyor> Etti. Adana'da on yıldır lüks kazaklara adet etti pazarların bir şeveti ortaya çıkarıldı. Kemal Adana'ya taşınmalı. Selamın aleyküm. Kaç kilo ne Alışverişe gel. Yandaki manamı devraldım. Orayı kasap yapacağım. Yap yap sen orayı kasap yap. Sana bir zarar olmaz Olmaz. Keşke herkes kasap dükkanı açsa. Ben tahmin olurum. Sende bir sakıncası yok mu? Yok. <gülüyor> Peki ben yan tarafı kasap dükkanı yapacağı iki kasap yan yana haylayabilir miyim? Haylarız haylarız. Daha doğrusu sen yalnız başına haylarsın. Burayı devrediyorum. İstersen sana vereyim. Niye devrediyorsun? Para kazanamıyorum. Sen bilmiyorsun. Ondan kazanamıyorsun. Et çok pahalı, en çok kazanılır. O sana öyle geliyor. Et pahalıysa alışı pahalı da ondan. Dükkan kirası, buzdolabını taksit, elektrik parası, tapıtacak hale geldim. Devredeceğim kurtulacağım. Sıçarım öyle aşkın ızdırabına. Kaça devrediyorsun? Alıcı mısın? Evet. <gülüyor> 150 milyona verin. Yok demedim ne olur. Arkadaki buzdolabı kaç para biliyor musun sen? <gülüyor> buzdolabını başkasına sat. Ben buzdolabısı istiyorum. Etleri nerene sokacak? <gülüyor> Evdeki dolabı getireceğim. Lan oğlum sen koyun mu satacağım, bıldırcın mı? Her şey satacağım. İnsana lazımlı şeyler. Lazımlık filan yani. Lazımlıkla satacağım. Satmak lazım. Çatal, bıçak, tencere, jeton, gazete, sigara. Her şey satacağım. Bir nevi ağa pazarı. Nungutçu. Bak gel istersen ortak yapalım. İkimizin dükkan arası bir duvar. Duvarı yıkarız. Tuğlaları bir yere istif ederiz. Tuğlaya zam gelecek. Oh. <gülüyor> Şimdi bak ben o tarafta her şeyi yapacağım. Sen de uzasın. E benim sak, yoğurt sak, salam suçu sosisi dolaplık ney var hızlan? Ben ortalıklık halı, serte seksiyonu ve kasa yapacağım. İkimizin arasında da detajanlar, makarnalar, böyle ambalajlı şeyler dizeriz. Gittim Ah Pazarı'nı uzun uzun inceledim. Hesap kitap yaptım. Ah Pazarı büyük olduğu için kazanıyor. Onun gütçü bir şey kazanmaz, doyuluruz. Hem sen madem hesabını kitabını yaptın, ver bana 150 milyonu, yık aradaki duvarı, ne satarsan sat. 150 milyonu sana vereceğim 150 Yüz milyonu mal alalım. 150 elli var mı? Buluruz. Sen hesap bilmiyor, ondan oyunluyor. <gülüyor> Gel ortak yapalım bak nasıl kazanır. Bizim işimizi bize öğretme. Biz eti kaçtan alıyoruz haberin var mı? Ucuz satandan alacaksın. Eti ucuz almak için köyden çobandan almak lazım. Biz burada yedinci elden et alıyoruz. Oyunu postu geliyor etinden pahalıya. Eti ucuz almak için ağ pazarı olmak lazım. Kasaflık öldü. Balıksan. Sen ver bana 150 milyon, al sana kız gibi kasap dükkanı. İstersen balina sat. <gülüyor> balina da satacaksın. <gülüyor> Yaka balinasın. Ucuz yadır alsam, dahdiyesi, cepte gelse, gelse, gel, gel, gel, Balık satacaksa balıkları da iç cepinde getir, gelene kadar çıroz olsun çıroz diye satarsın. Selam Ferit abi. Selam. Aa, bu mu iş bu? Ben bunu yarım saattir bütününde görüyorum, koyun zemlediyorum. Demek <gülüyor> <Nereli> bu inekmiş. <gülüyor> Neredesin lan üç gündür seni arıyoruz? Niye yapıyorsun? bana bu dükkanın anaktağlarını? Otur, seyret bir cigaret. Buradan yok Ferit abi. Havaalanı Samsun. Güzel. 216 ha. Yok Ferit abi 427. <gülüyor> Yeni mi çıktı bu 427? Yok Ferit abi. Bu paket benden çok eskiden beri var. Ben piyasadan bildiğimiz zaman Adi Samsun'u alıyorum. Üşenmiyorum. 20 sene de çıkarıyorum böyle. Buraya ince flabastenden 427 yazıyorum. Fakat tabii gayet muntazam bir yazıyorum. İşte kimi ilekleri havaalanı Samsun'u diyorum havalı oluyor. <gülüyor> O gözlüklerden çıktılar. Yolda bulun Ferit abi. Cimri bir adam düşürmüş herhalde. Baksana gözlere satmasa bu takılmamış şey eşi olacak. Eşi ol eşek dedim da de aklıma geldi. <gülüyor> <Şişt>. Kapıcılık anıtı. <gülüyor> Sana söylüyorum. Niye getiriyorsun lan bana dükkanlar aktarlarına? Ben orayı devretmekten vazgeçtim. Burayı da devralıyorum. Buzdolabısı <gülüyor> kaç para lan Ferit? Buzdolabıyız 50 milyar. Sen burayı değil mi alıyorsun? Ben sandım ya oğlum. İşi büyütüyorum. Hangi iş büyütüyorsun Senin işin kapıcılık. <gülüyor> sen büyüysen büyüysen kapıyı büyütebilirsin. Ya? <gülüyor> ya Ferit abi bu ineklerimizin esnaf piyasasında tecavüze kalkmıyor mu? Şeytan diyor kalkma da ortasında teşavüz. <gülüyor> Allah'tan ben o kadar mütecavüz değilim. Biz güne işe ben de yitle ütirelim. Ferit abi sen versen oradan senin kallavi satırı. <gülüyor> Satır ne olacak lan? Bir şey oluyor, ben, Sana yardımcı olmuyor şu sen burayı dene almak istiyor musun? He he. Tamam ben şimdi alıyorum Ferit abiden Kalid abi satırı, seni burda bu dükkana kurban ediyoruz. Aynen buraya gömüyoruz, dükkan sana mezar oluyor. İşte bir şekilde mülkiyetine geçiyor, tapuk ados duru açısından. <gülüyor> Alevcullah şeref. <gülüyor> Tabi abicim bunları asacaksın, keseceksin. Memlekette ilfan gerektiğinden çok. Asma kesme yok. İnsanlar konuşa konuşa. Ya ilfanlar koklaşa koklaşa. <gülüyor> ha. Ha. Ha. Aferin lan şeref, bir şeyi hak ettin ha. söyle söyle. Ettim değil mi? Nuri! Söylüyorum. İki temiz çay, e, İrfan abine, e, aynalı bir arsenik. <gülüyor> Lan bu şerefin olduğu yerde görüşünmez. görüşürmez. Ben kapıda bekliyorum. Gidince görüşürüz. Hadi sene. <gülüyor> İyi bekledik, benim kapısı bir yere kaçmasın. Abi burayı neler alacakmış? Şöyle. Ya. Ne yapacakmış? Yandaki manavı da devralmış, aradaki duvarı yıkıp burayı bir neviye ağa pazarı. Lan kutçüyü yapacak. <gülüyor> Salak etten para kazanır zannediyor. Sen de Sarp bilmiyor, ondan kazanır. Et çok pahalı, et çok etten kazanır. Gel lan buraya, gel girsin. Ben <gülüyor> Tamam geç geç, bir şey yapmayacağım. Orada korna noktasında, bayrağın yanında bekle ya. <gülüyor> Sen zavallı koyunun köyden buraya kadar gelirken geçirdiği yolculuğu biliyor musun? Köyde çobanların olan cambaz var. Çoban jambal satıyor, cambaz celebe satıyor, celep komisyoncu, satıyor, komisyoncu toptancı satıyor, toptancı perakendece satıyor, perakendeci bize satıyor. biz kimseye satamıyoruz tabii. Aa pazana etsiz sulusuz satıyor. Aa pazanın koyunlar nasıl mı bak? Var. Ne? <gülüyor> evet. Aa pazanın koyunları. Aa sen bilmiyor musun? <gülüyor> Oğlum, koyun tarzalarına ko ekiyorlar, iki yandan yundaşıyor. Koyun olunca zapt giriyor. Salak ağpazarı bir kamyonet alıyor, donduruyor yazın dondurma diye satın. Ağpazarı bambaşka bütüver oğlum. Koy ağzını öpeyim şeref. Tabii abiciğim gittim en numarası <gülüyor> öğrendim bu Bizim ağpazarında çalışan kaba göt Önder abi var. Size çok benziyor aslında. <gülüyor> Sizden kaba olmasın mı? Onlara seminer resimini de açmışlar ağa pazarının sizin elini Peki lan efendim, sen mesleği bırakıp ne boku yiyeceksin? Mesleği bırakmıyorum ki oğlum, dükkanı devrediyorum. Başka bir yerden açacaksın. Hayır, akacağım senden 150 milyonu bankaya faize koyacağım. Kasap cep olarak ağa gireceğim. sonra ağ pazarından kırık iğne alınmayacak Şükran. Niçin kırık iğne alacakmışız? Manyak mıyız biz sevgilim? Ağ pazarından alışveriş edilmeyecek diyor. Niye? Bir terbiyesizlik mi yaptılar? Hayır. Emeği durup dururken market değiştiriyoruz. Manyak mıyız biz, biz sevgilim? Marketten alışveriş bitti Şükran. Biz marketten alışveriş edebilecek kadar zengin değiliz. Anlaşalım mı? Bundan sonra her şey bakkaldan alınacak. Yaz Mahmut. Her şey <gülüyor> bakkaldan alınacak. <gülüyor> mahmut ki? <gülüyor> ne Mahmut? Nereden çıkarıyorsun Mahmut? Her şey bakkaldan almayacak diyorum. Niyeymiş efendim? Bakkal yüzde kırk faiz mi veriyor? Bakkal her şeyi veresiye veriyor. Faizi banka veriyor. Bankanın bakkallığına ne akrabalığı var Cevdet? Bir akrabalığı yok. Bizim bankayla parasal akrabalığımız var. <gülüyor> ben maaş alıp bankaya yatırıyorum, bakkala veresiye yazdırıyoruz. Ay başında iş yerimden, maaşı, bankadan faiz alıp... ...efendi gibi bakkalı ödüyoruz, cebimizde sinemaya gidecek, para kalmıyor. Bizim sinemaya gittiğimiz mi var Allah aşkına Cevdet? Ben diyorsa ne diyorsam o olacak Şükran? Bakkalığa pazarından katlatacağız. <gülüyor> Çünkü akal parayı bir ay sonra <gülüyor> istiyor. Her ay doların fiyatı artıyor, peynirin fiyatı artıyor. Biz karlıyız, biz her ay zamsız fiyattan ödüyoruz... Bak da bize dampling yapmış oluyor. Hayır efendim. Bak bak marketten pahalı. A pazarı olmasa B pazarına gidilir. B pazarı olmasa yumuşak te pazarına gidilir. Her markette bir şey daha ucuz. Örneğin A pazarında mercimek alacağız. Mercimek A pazarından alınacak. B pazarında dermason paslı ucuz. Dermason B pazarından alınacak. Hadi Çin'de dermojen ucuz gibi Çinden dermojen alınacak. Sözümü kesme edet. Asıl sen benim sözümü kesme. Okulu çıkarma baba. Hay! Baldık ki baba. Sana ne? Olayı Mahmut'la ne ilgisi var? Taktın sen bu Mahmut'a! Saçmalama Cevdet! Devletin Cevdet'i saçmalarmış Şükran! <gülüyor> Kadir'in bürosunu bas. <gülüyor> Hangi polis? Ha. Basar basar, asil İngiliz polisi. Fenerikman'ın <gülüyor> da futbolcuya dayak. Güzel. Amerikan rüyası Cadillac cızgı iki. <gülüyor> Kupon no dört. Şuradan kesilecek. <gülüyor> Makası da çizmişler. <gülüyor> Nereden kes kağınızı bilemeyip bütün gazeteyi keseriz diye. <gülüyor> Ama makası biraz kerizcesizmişler. Böyle babayı kesersiniz. De. <gülüyor> Devamlı gazeteye teyit geçiyorsunuz, kupona bir bok olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> vermeyin kardeşim, vermeyin! Trafiğin içine bunlar sıçıyor. Tehliyet yok, bir bok yok. Buradan bir ila iki çizgi kupon kesiyor. Bir hafta sonra şak, trafiğin ortasında talihli. <gülüyor> Yaaaaaaaaaaaaaa! Şarap! Şarap! kanya. Kanya Kanyak yok Osman abi. Nasıl yok? Niye yok kime yok? Genelde yok Osman abi. Bitti, aldıramadık. Olmaz ki kardeşim. Benim canım kanya dizince olmaz da olmaz ki. Bakkal abla Ankara'ya gitti bu hafta mal alamadık Osman Niye gidiyorlar bakkal abla Ankara'ya? İçime konyak içeceğimiz hafta bakkalarından niye gidiyor Ankara'ya be? Senin canın bu kadar konyak içeceğini bilse gitmezdi. Bakkallar federasyonu toplantısına gitti Osman abi. Bakkalların federasyonunu mu ulan? Tabi Osman abi, bakkallar seneye Avrupa okumasına katılıyorlar. <gülüyor> ulan federasyon var ya, Konya yok. Öyle federasyonunu ağzıma sıçayım ben Sen sinirlenme Osman abi, şimdi gösteriyoruz Konya. Şöyle. Kaynak sahiplenmiyor? E yok, Necdet abi, sizden saklayacak halim yok ya. Bitti aldıramadık. Lazlarda aldın? Biz lazlarda küsüz. İstersen daha Cikistan'dan aldım. <gülüyor> İstersen Kaynakistan'dan aldım. Ama uçakla aldım. Osman abi ihtiyaç mı olasında? Şeref. Bugün satış oldum. <gülüyor> Sen ne var? Merak ediyorum. Oldu oldu. Ne oldu? Sabah sabah adam biri geldi. Karı istedi. Ben de senin hanım pazarladı mı? <gülüyor> Bana üç beş kuruş avans verdi, iş bitince sana da birkaç kuruş verecek eşek değil ya. <gülüyor> Şeref turizm buyurun. Kim siz, siz Bizim halde oturuyormuş. İsmi ne? Bir dakika. Necdet abi? Neşlet abi ne var Osman abi telefon gelemez enkaz bir sorarsaydım istersen artık karşıdan jeton ziyanglı olmuş Osman abi seni telefonun isyonlarmış karımı erip Alo karım erip misiniz argüment <gülüyor> bey Osman abi tanırım Alo sizi tanımıyormuş. nasıl tanımaz kan kardeşiz. Ulan nerede ne zaman kan kardeşi bir yıldır Ne zaman olmuş aramızda bizim bu kan görüşmesi diyor? Ha? Ha? Ha? Osmanlar dün gece birlikte içmişsiniz. Sen finalde şişeleri kırmışsın, parmaktan yara almışsın. O da aynı parmağını kesmiş kan kardeşi olmuşuz. Hatırladım. Dün gece hesabımızı vermiş. Şitleriz. Alo, Ercümanet Bey, hatırladı sizi. Ha, dün gece hesabı ödemişsiniz galiba. Oradan hatırladı zaten. Haa, siktirsin diyor. <gülüyor> Barna küplü diyor. eşşol <gülüyor> şey. Lan Osman abi söyledi, ben aktarıyorum. Ne istiyorsun sen Osman abiden? Osman abinin mi sana borcu var? Osman abi falan yok, yanlış numara, eşşol şey. Bravo Ceren! Bakkalcı! Ayol bakkalcı! Şşşt <Gülüyor> söylüyorum baksana! Var mı ses seviyorsunuz? Hello! Bizim ismimiz yok mu? Çok! Ne istiyorsunuz? Saat kaç? <Gülüyor> <Gülüyor> Kalmadı! <Gülüyor> Saat kaç diyorum? Saat satmıyoruz anam! Sana saati sorduk! Burası akrepli yakalan baş müdürlüğü değil <Gülüyor> Alacaklarla bir 50 bin lira, geleceksin şuradan 49.500 liralık alışverişte bulunacaksın. Üstüne kibrit vereceğiz. Saati soracaksın, belki soracağız. <gülüyor> ne olur bir kere söylesen. Evet. Aslında bir kereden bir şey olmaz. <gülüyor> Dünkü bu vakitçe. Dün bu vakitte televizyon açılmış mıydı? Televizyon bu vakitte mi açılmıştır? Aman saati söylüyor musun, söylemiyor musun? Valla lan benim saat biraz yorgun. Kimi gün iki saat geri kalıyor. Kimi gün spitleşiyor bir saat ileri gidiyor. Barometre olarak daha başarılı <gülüyor> İstersen sen gel şuradan bir kandil ve las adresini Hem yerel saatleri hem de önümüzdeki günlerde olabilecek depremleri... ...ön öğrenmiş olursun. Bir saat söyleyecektin, bir saat butik ediyorsun lan adamı. Sanki ben saati o kadar merak ediyorum. <gülüyor> Bir de saatin merak etsin ne yapıcaz hocam, ha? Ne istiyorsun, çok sallanma, sallanmayın, boku anlamıyorum! <Gülüyor> yok çıkaran, rica edemeyim, çıkaran yok! Bitti, aldıralık! Üçmem o kadar çıkaran, senin malin çıkaran zaten! İsterseniz Cumhuriyet dedi. Cihan Selçuk sizi almış! <Gülüyor> İdreklik çağımızın yüz karasıdır, diyor. Dert bakayım bana oradan, 9 gram peynir, bak zeytin, bir 8 sekiz ekmek. Bizim terazi o kadar hassas değil. Siz şu yöbetçi eczaneye bakıyorsunuz. Ne demek hassas değil? Beş gram yok, on gram yok mu? Kaç gram istiyorsam o kadar alırım. Çabuk ben oradan dokuz gram peyniri, çubak seyri, bir bölüm sekiz ekmekten. Kuş için mi alıyorsunuz? Hayır kendimiz için alıyorum. Öyle bir kuş rejimi mi uyguluyorsunuz? Hayır kardeşim param sınırlı. Evde kırk saat hesap yaptım. Benim tasımladığım mini sandviç tam beş yüz lira tutuyor. Buyur 500 liranı yap sende hücümü. Bana bir de bira ısmarlarsan seni kırmam içerim. Yok ya. <gülüyor> en istersen sana bir ufak dakika açayım Zulana. Sen otur burada hayatını anla. Siz kaldırın beklenme bu cici 500 lirayı. Şurada Lazlar'ın müfesi var. Oraya kadar kros takılın. Orada benim casusum var Laz Mahmut. Laz Mahmut'a benden selam söyleyin. Size şeffaf kaşarlı 1 bölü 18 bir draje tost yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Afiyetle yutun. Akıl istemez, akıl istemez! Ben bete girmeden çabuk bana oradan dokuz gram peynir... ...üç ufak zeytin bir bölü sekiz ekmek var. Karnım aç kardeşim! Bugün sizin dişinizin kovunun yaş günü. <gülüyor> Niye bu kadar masrafa giriyorsunuz yemek içmek için? Ben şuradan bir ekmek kırıntısını bir peynire değdireyim... ...bir zeytin'e değdireyim, siz sonucu ağzınıza değdirin mi? Olsun misin? Nedir bu yem eten kardeşim? Zaten siz birinci perdeyi oranla kilo almışsınız. Ben size haftayım da video burger yemeyin demiyor muyum? Giddi sütepe. Kapalıyız işte. <gülüyor> Namazdayım, geliyorum ama. <gülüyor> Bakkal bakkallığını bilmezse bu memleket adam olmaz ki. Maaş 600 bin, hem kirası 600 bin, ben mi bok yiyeyim. Evde para basın. Herkes basıyor. Şeref! O adam bir şey almadı. Değil mi? Sana ne ulan? İstatistik yapıyor valla. Kaç <gülüyor> kişi geldi, ne aldı? Bir bir yazıyor. Dün üç kişi geldi. Biri bir ekmek aldı, biri telefon etti. Öbür adamı sen dövdün, adam bir şey alamadı. Bugün ne ekmek ne telefon. <gülüyor> Demin gelen beyefendi var ya... 500 bin arkadaşı reçte işte buldum. Ne aldı? Bir şey almadı. Şark 500 bin verdi. <gülüyor> adam sinema filmi reçörüymüş. ...yeni film için keriz bitip parıyoruz. Ben seni bir tarif ettim, erime heyecanlandıymış. <gülüyor> Bana 500 bin ravaz bıraktı, yarın sabah 07'de gri bir minibüs... ...seni evden alacak. <gülüyor> Good afternoon, Nermin Hanım. Yeni uyandığınız karnı Biz de kapatıyorduk işte. <gülüyor> Pamuk kalmadı. Bitti, aldıramadık. Yok, Nermin Hanım. Allah Nermin amcim isterseniz daha iyi bir sefes sarkıtın mı? Bizzat ben geliyorum. <gülüyor> Pamuk gibi çocuğum ne var? <gülüyor> Telefon çalışıyor mu? Çalışmaya çalışıyor. Telefon çalışıyor mu dedi? ha elinden geleni yapıyor. Nasıl yani? Allah denemesi 1500 Üç atış 4500. Telefon 1500 lira mı oldu? Yes. Olur mu ayol? Daha birinci perde bin liraydı. O birinci perdeydi. Antrak'ta telefonla zam geldi. <gülüyor> Şimdi üç tane beş lira mı koyacağız? Yok yok. Kumbaramız artık süs. Dekoratif olarak bulunuyor. Sen 1500 lirayı bana vereceksin. Ben sana buradan adlı açacağım. Görüştün görüştün. <gülüyor> Görüşemedim 1000 liranı yane edeceğim. Beş liramız ne oluyor? Şerefi yok. <gülüyor> Nasıl yani? Şeref konuna yatırıyor. Böyle bir fon Şereften oluyorum. Ben askere gidince o para bana öyle bakıyor. Niye senin vatan borcunu bize ödüyoruz? Yok danışma. Evin ya Yanaş. 1500 liraya telefon da hiç işitmedim. Al. Aç bakalım hattı. Acayip güzel. Şey. Evdeki eviniz mi basıyorsunuz? Tamam açtım. Bizde düdük sesi biraz... Nazlı gibi. Sabırlı olacaksın. Düdük sesi geldikten sonra, her numarayı çevirdikten sonra biraz bekle. Son numarayı çevirdikten sonra içinden 150 elli Lap bırak, belki düşer. Düdük sesi gelmiyor. Gelir, gelir. Ne zaman? Zaman zaman. <gülüyor> Acele etmiyorsun. Acele düdük sesine polis halkası kaçıyor. Geçen gün adam biri burada düdük sesi beklerken dokuz tane bile işti. Açım mı bir bira? <gülüyor> İstemez. Sonunda geldi mi bağırdı düdük sesi? Dokuz liradan sonra adam sonunu bekleyemettim. <gülüyor> Adamın çişi geldi öyle. <gülüyor> Sıçarım lan ben bunu Niyazi'nin ağzına edip gitti. Niyazi kim? Bilemiyorum hiç. Adam Niyazi konusunda bilgi vermedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geldi düdük sesi. Yok ya akşam akşam lap düdük sesi. Amma şanslısın vallahi. Ay eşim acilardan. Allah yardım ediyor. Alo, alo. Öyle lap diye düştün mü? Düştü, düştü. Lan bizim telefona bir şey oldu. <gülüyor> Alo, Nazmi Bey'le görüşmek istiyorum. Nazo'yu istiyorum beyefendi. Siz Nuriye'ni o anlamak zorunda. Nasıl orada yok? Yok mu dedik duruyor yoksa? da? istiyorum ya, orası Merscan'ın yeri değil mi? 149 68 değil mi? Değilse niye baştan söylemiyorsun? Madem orası Merscan'ın yeri değil, ben Merscan'ın numarasını çevirince... ...niye sen açıyorsun, uyar? Oh! <gülüyor> Acayip konuşuyor. Benim şanslıyacak mısın? Denecek misin? Ne demek? Ben Anazoy'da eğer bulmazsam sapıtabilirim maç attı. 500 lira geldi. Ay manyak mısın sen? Aşağı attın. Anazoy'la böyle görüşememiş olman gayet de üzündürücü bir durum. Ama BDT'de yanlış düşerse de para kesiyor. BDT'de de hakkı zaten 40 yılda bir düşüyor. E yanlış düşerse de para kesmezse BDT'de nereden para kesecek ki? <Gülüyor> sen şatta açımısın açmıyorsun. Vallahi hat bana bağlı değil. Biz de attırırız 500 lira. Aç. 1500 lira içeceğim, onda sesinin deliğinden çıkıyor. Manyak mısın sen be? Sana her düdük sesine bin lira vereceğime 3000 lira taksiye verir... ...giderim Mertcan'ın yerini dağıtırım ben. Eşol eşek nazo, bana Mızo'yu hatırlatıyor. Şeref! Telefon bir mi, iki mi? İrfan, gir deliğine... ...akşam akşam elimi İrfan'a bulatma. Baklarla bankaralar ne zaman dönecek? Sana ne lan? O dörüne kadar iflas etmezseniz iyi. Dükkanda mal kalmadı yok satıyorsunuz. Ulan yok satarız, istersen bok satarız. Sana ne? <gülüyor> o dükkanı bana devredeceğiz Sabırla bekliyorum. Biz burayı devretmeyeceğiz oğlum. <gülüyor> sen bunu aklından çıkar. Bakkal abla Ankara'ya niye gitti biliyor musun sen? <gülüyor> Bakkallar finansiyonu toplantısına gitti. Konuşmasına ağzıları da gitti. Çıkacak orada bir konuşacak... ...sutacak deriz bakkalların ağzına. Bakkallar davaya da uyanacak, bir birleşecek... İrfanlar bakkalı olamayacak. <gülüyor> Bakkallar birleşemez. Beşiktaşlı bakkal Trabzonlu bakkallar Naz bakkallar hep Trabzon. Bakkallar dünyada birleşir. Tamam mu Gir deliyle akşam stresi yapma. Senin nefes alışın stres. Dipine. <gülüyor> bir doktora gür. <gülüyor> Gideceğim zaten ben bu hafta izin günümde bir doktora. Gitmişken istersen hayırlı senin de gösterelim. Bizim doktorun arkadaşı bir baytara. Şükrü bey sana seslenir. Yok yok evlere servisi kaldırdık. Gelemem imkan yok yalnızım dükkanda. Ya, gelemem. Sen oradan ne istediğini söyleyeceksin. Tamam o zaman ineceksin 82 basamağını, geleceksin buraya, ne istiyorsan söyleyeceksin. Ben sana yok diyeceğim, siktirip aynı hızla çıkacaksın 82 basamağını. <gülüyor> Hoş geldin abla ya. Ya nerede kaldın? Acayip merak ettim. Ee, ne oldu Sıçtın değil mi hepsinin ağzına? Sen bir koşsun mahvoldular değil mi? Uyandılar değil mi davaya inekler? Cahil olan bakkal olur. Doktor bakkal olmaz ya Cahillerin toplantısı da cahilce oluyor Bağrılıyor çağrılıyor Toplanılmış olmuyor ha, Marketlere karşı önlemler olunmadı Ona sıra gelmedi Neye sıra geldi Yönetim kurulu seçildi seçimde kavga çıktı Meğer iki grup varmış Abla sen konuşmana yapmadın mı Hiç ağzımı açmadım ben Tabii. Yönetim kurulundaki herkesin Meğer birer marketi varmış Ne? Neydi o Ha? Ya, yedi çizgi bir şey. Yedi çizgi eleman. İşte onun gibi. Hatta ondan da büyük hipermarketler açılacakmış. Süpermarketlerden daha ucuz olacakmış. Doğrudan üreticiden <gülüyor> alıp satacaklarmış. Süpermarketlerde buna dayanamayıp hep sivatacakmış. Biz ne oluyormuşuz peki abla? Hı. Meğer biz çoktan batmışız da bizim haberimiz yokmuş. Ne yani? Kapatıyor musun dükkanı? Kapatıyoruz. Hala yoksa sen Ankara'da... ...kuro zengin bir adam falan mı Hayır, hayır. Bu ilfan falanla devrederiz dükkanı. Ondan aldığımız parayı da kırışırız. O parada bir iş bulunana kadar seni idare eder. Benim paraya ihtiyacım yok! Çatalcılarsam da! Her arsa On üç buçuk metre kare! <gülüyor> Uzun böyle koridor gibi <gülüyor> İki arsanın arasında kalmış Şimdi o inekler yol diye kullanıyorlar Verdim mahkemeye sıçacağım ağızlara <gülüyor> Sen ne yapacaksın peki? Ben köye kesin dönüş yapacağım Tabii. Ne işim var benim bu İstanbul'da Ben olmazsam İstanbul'un um neyi etsin Benim köyüm daha güzel Dolmuş derdi yok Otobüs derdi yok Su kesildi derdi yok suyu kuyudan çekersin <gülüyor> Mahzahidi yok, kira yok, yok. İrfan yok, Şükrü ve yok. Allah ...ben de seninle... ...sizin köye kesin dönüş yapsam... ...çok acayip karşılanır mı? Köyün ihtiyar ilk tarafından. <gülüyor> Senin ne işin var bizim köyde Şerek? Hiç. Hiç. Hava değişim olarak yani. <gülüyor> Abla, bu İstanbul'un önemli insanların kavgası arasındayız. Ben çok fena önemsiz insanlarıyız biz. İstanbul'un bizim andalladığı yok. Oyunun <gülüyor> başından beri sana bir şey söyleyeceğim. Gelip gidenen fırsat olmuyor. Bir oyunda bu kadar da çok rol olmaz ki. <gülüyor> Allah benimle evlenelim mi? <gülüyor> <gülüyor>